La ilahe illallah. Allah'ın Ressamı, Allah'ın Allah'ın Cenneti, Allah'ın Allah'ın Şehitleri, Allah'ın Şehitleri, Allah'ın وأعود بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ve fe'auncunkuş evla hamle ve billahi Mevlid-i şerif okuyordum yukarıda da. Ondan biraz geciktim. Size arz edilecek lokumların üzerine yani. Mevlid-i şerif okundu. İnşallah bereketi içinizde zahir olur. <gülüyor> bir hadis-i şerif bu arada gördüm dergiye yazacağım. Bu, bu ayda yazacağım da geçen kitapçıdan tabii çok kitaplar cem ediyorum. Evvelki kitaplardan basılanlardan bin hemen hemen bin yüz sene evvelki bir kitap. Ee, İmam Kelabazi el-Bukhari hazretlerinin tasavvuf bunun en büyük kaynağı Tearruf kitabın ismi de meşhurdur o. Et-Tearruf Limarifet-i Tasavvuf, o kitabı meşhurdur. Onun sahibinin bir eseri daha basıldı. Bahrul Fevaid, Faydalar Denizi diye. Bir ismi de Veanil Akbar. O kitap İbni Hacer, Askalani, bütün muhaddisler falan ondan bahsediyorlar kitaplarında. Fakat kitap biz görmemiştik. Tabi dünya her yerinden basıyorlar, alimler uğraşıyorlar, araba alemi çok uğraşıyorlar. Allah ehl Sünnet'ten bu eserlerin yazmadan çıkıp basımına çalışanlara yardım eylesin. Orada da bir, iki cilt kitap böyle. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile arasında bazen 3-4 ravi var. O kadar yakın çünkü vefatı 300 küsurda vefat etmiş yani hicri 300 küsurda çok eski bir zat İmam Kelabazi onun eserinde e, kitabı aldım geldim tabi yatağa oturuyorum yatağın yanına koyuyorum kitabı bakıyorum saat 4 olmuş iki cildi bitirdim elhamdülillah o gecede tabi hepsi kafama kalmaz ama bir meleke hasıl olur yani çok hadis-i şerif var çok mevzu var o kitapta bir hadis-i şerif gördüm bunu e Nesefi'de de evvelce görmüştüm ama sonun son kısmını görmemiştim son kısmı bunda rivat ediyor <gülüyor> her kim yatarken şehidallah nevla ilahe ilahe ve el melâketu evlül almi qâimen bil qıstı la ilahe ve azizül hakim ayet-i kerime bu Ali İmran'da bu ayeti okuyor. Peşine de ve ne ala adialkim şahidin. Yani Allah şahitlik ediyor, melekler, ilim sahipleri Allah'tan başka ilah yok. Ben de buna şahitlik edenlerdenim diyor. Yani ayeti okuyor. Ve ne o uzun bir duası var. Her namazdan sonra okuyoruz. O ayrı. Beni estevciullah adi şahadete diye. Ve ne şedüma şeydi Allah o benim dualarım kitaplarımda da var. Burada sadece yeni alaydaki kimine şahidin, ben de buna şahitlik edenlerdenim. Yatı yatacağı zaman söylüyorsa, kalp Allah-u Teala, 70.000 kalbin allah Teala 70.000 meleklerden mahlukat yaratıyor. 70.000. Sen onu yatarken okuduğun için. Ne yapacaklar onlar? Yastafuru'u lehu. O kişi yatıyor, uyuyor. Onlar onun günahının affolması için istifara başlıyorlar peki ne zamana kadar uyanana kadar mı yok ila yevmil kıyameti kıyamet gününe kadar Arapçada anlamaya başladınız ha ila yevmil kıyameti diyorum hemen sonra. devam ediyorsunuz ilerisinde tabi yevmil kıyameti kolay tabi kıyamet gününe kadar o melekler mahlukat halk diyor ama tabii ki melek olsa kuvvetli mana odur kıyamet gününe kadar onlar bir kere yaratıldı ya e ben yarın bir daha okursam Allah'a zor bir şey değil ki 70 bin bir dakika da ol, yarat, ol diye oluyor bir daha yaratıyor şu zenginliğe bak ya bunu önümüzdeki dergide çıkar inşallah bunda yazacağım yani peşine olan o dua işini taşım. E şimdi ne alakası var Hoca Efendi'den? Ne alakası var? Lokuma geliyoruz, helvaya geliyoruz. Peşindeki rivayeti söylüyor. Bunun peşine bunu söylüyor Hadis-i Şerif'te. Bu bazı hazretlerin rivayeti bu. وَمَنْ لَكَّبَ akau, lokmeten حَلْوَاءً Kim bir Müslüman kardeşine tatlı bir helva diyor. Arapçada helva ne demek? Helva Arapçada tatlı demek. Tatlı bir lokma. Lokma, lokum işte. Lokum da nereden geliyor? Lekame. Lakame ne demek? Arapçada lakame demek, ağzına verdi demek. Ağzına bereket için ne yaparlar? Alimler, velilerin ağzına, oğlan Bismillahirrahmanirrahim der, ağzına bir lokma koyar. Bu sünnettir. Sünnet niye de de vardır? <gülüyor> Şimdi millet tabii biraz şey olmuş, kibarlaşmış beyefendiler, medeni olmuşlar işte bunları, millet anlamaz diye şey diyorlar ama her yerde yapılacak işler değil. Tabii ki anlamayan adama da sen bunu sünnet diye yaparsan adam sünnete itiraz ederse günah sokarsın adamı da. Ehli olmayan insanların yanında yapmamak lazım. Ama yani bir Müslüman kardeşine tatlı bir lokma, lokum, helva tattırırsa diyelim biz. İlla elinden ağzına koymak şartı yok tabii. Tattırırsa sarahallahu meraratal mevki fi yevmel kıyam. Allah Teala kıyamet günü o kişiye mahşerin acılığını göstermeyecek şimdi ben mevlid kandilinde kendi emekli paramla yaptım bu işe 5000 lokum emekli parasını da aldıydım güzel oldu değil mi ondan Allah kabul etsin şimdi başka bir kardeşimiz yaptı bugün bu dağıtılan başka bir hayır sahibinin Allah hayrını kabul etsin isimleri vermek lazım değil. Ben zaten ortada, orta malı gibi olduğu için yaptım baktım diyorum. Teşvik için esasen söylüyorum onu. Teşvik için ama anlayan da yok. Anca dokun var mı hoca efendi? Kaldı mı hoca efendi? Ya bir haftada ben dağıtayım. Yok adamlarda böyle bir kabiliyet yok. Kaldı ki üzerinden mevlüt okunma meselesi. İnşallah biz burada adet edelim bu işe. Cuma geceleri burada dernekte Bekir Efendi var. Tam da lokumcu Bekir, Hacı Bekir gibi bir şey oluyor yani o da. Şimdi buna yazdırırsın. E, yani 3000 tane'den aşağı olmaz. Çünkü burada normalde birkaç bin kişi geliyor sohbeti. Aşağısı doluyor falan. Bir 2000, 2000, 3000 tane olsa belki birisi çocuğunu çocuğunu alır. Bu gece cuma gecesidir. Esasen cuma gecesi Seyyid Malki Hazretleri her cuma mevlid vardı Mekke'de. Her cuma mevlüt olur yani. Hem de burada çok daha feyiz olur. Ben okuyabilirsem okurum, okuyamazsam okuyan adam bulurum, okuttururum. Mevlüt üzerine okunması lazım ki o bereket daha olsun kapıda çıkarken girerken kendi. Sohbetli nemiye lokum yiye gidiyor ya. <gülüyor> ee, çıkarken de bir tatlı alır. Burada hangi hayır sahibi bunu yaparsa ama bizi zehirlemesin öyle kalitesiz lokum var bilmem neler. Mübarek adam temiz bir yerden yaptırsın onlara söylerler. Ben de lokumcu dükkanı açmış değilim ha yanlış anlamayın. Efendim bu vesileyle eğer hayır sahipleri olursa onu önceden haber etsin ki perşembe günün gündüzünden gelmesi lazım. Üzerine de mevlüt okunsun ki cuma vakti girince. Akşam ezanından sonra okuyoruz ki cuma gecesi girmiş olsun. Cuma gecesi girmiş olduktan sonra okulursa dağılırsa bu da bir hayırdır böyle devam etsin inşallah. Devam. Bunu söyleyelim. <gülüyor> Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattık o gece orada tabi çok cemaat oldu şeyde. Bağcılar'da Harakani hazretleriyle müsemma o külliyeti. Allah tamamını erdirse. E, tabi ses düzeni o, o şekil tahmin edemiyorlar onlar da ne bilsin o kadar cemaat gelecek. Bir, o kadar da geri dönmüş ama feyiz oldu elhamdülillah yani ilk olarak cevheratül kemal okundu sonra bir tüyler diken diken olma hali yaşandı yani bir tecelliler oldu orada ben öyle gördüm kendimde ben kendime bakarım başkasını ne bileyim ki ama bir feyiz vardı orada bir feyiz vardı ruhaniyet vardı Efendim, e, burası da tamirdeydi zaten almaz idi şimdi oradan nereye havale ettik buraya dedik ki Mevlid ayının tümünü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında e, ayırıyor idik ama e, şimdi tabi diğer derslerimiz de var e, ama bu mübarek cuma gecesi Mevlid haftasıdır bu haftada tabi Mevlid haftasıdır Rabbül Evvel ayının e, haftası 12. gecenin haftası bu vesileyle kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem aşkı, sevgisi ve muhabbeti hakkında bir ders yapalım dedik sizi de davet ederken ne diye çağırdık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi hatırına, sevgisi için gelin. Öyle mi demiştim? Siz de o niyetle mi geldiniz? He? Tamam. Allah niyetinizi kabul eylesin. Biz de birkaç rivayet okuyalım inşallahü <gülüyor> rahman. <gülüyor> rahim. Bir defa kainat efendisini sevmek bize neymiş? Farz. Nasıl var? Ya Allah sevmek gibi var. Celle Celaluhu. Yani Allah'ı severim, peygamberi sevmem dese ne olur? Kafir olur. Bu sevgi de e, zoraki olur mu? Olmaz. Yani kendini insan sevmeye zorlar ama içine işler mi? İştemez. O zaman sevginin husulu için sevgi lüzumu var. Ama husuli için yani kalbe yerleşmesi için ne yapmak gerekiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok iyi tanımak gerekiyor. Tanıdıkça ne olur? Sevgimiz artar. Onun bize düşkünlüğü vesaire Bu usta birçok e, rivayetler senelerce okuduk dinledik. şifa Şerif e, derslerimizde e, tabii kaldı öyle. Bir seneyi de geçti. E, çok da muazzam ilimler var Şifa-ı Şerif'te ama nasipse inşallah bakalım bir çare düşüneceğiz bir televizyon kurulsaydı bir ders olarak da düşünüyordum ama onun vakti biraz birkaç ay sürerse de o zaman belki perşembelerden birini Şifa Şerif'e ayırarak ders olarak yapmamız icap eder çünkü haricen dersler yapma sağlığım çok el vermiyor ee, kitap çalışmalarım kalıyor bu itibarla yine ben Şifa Şerif'in e, babından okuyacağım ileriki baplarda oraya dersimiz gelmemişti ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sevmenin lüzumu hakkında Allah Teala buyuruyor ki: Estevla ulike ene abakum ve ibnaakum ve ihwaanukum ve azwaajukum ve ashiratukum ve ma'alikum taraftukum muhaaviti jaavatin tahşavunka Allah Tevbe suresinin 24. ayeti diye rakamlamışlar burada. Habibim söyle onlara, eğer sizin babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, kazandığınız mallarınız, kesadından korktuğunuz ticaretiniz, beğenip razı olarak yerleştiğiniz meskenleriniz, yazlıklarınız, kışlıklarınız, size Allah'tan Celle Celal ve Resulünden sallallahu aleyhi ve onun yolunda cihattan daha sevgili geldiyse, geliyorsa bekleyin Allah'ın azap emri geliyor. Şimdi bu çok büyük bir tehdittir. Ve Müslümanlara yönelen bir tehdittir. Gavurlarla ilgili bir tehdit değildir. Şimdi bu Suriye'nin başına gelen nedir acaba? Irak'taki durum nedir? Mısır'daki durum nedir? Libya'daki durum nedir? Libya. Perişan Libya. Hiç kimse haber yok Libya'nın ne olduğundan. Efendim. Doğu Türkistan'dan tu Yemen'den çık. Yemen de öyle. Her taraf Harbalan'a. Türkiye'de görüyorsunuz. Türkiye'de durumu çok iyi değildir. Maddi ve manevi sıkıntılar Başlamıştır. Şimdi burada bir Müslümanlara yönelik bu tabi ehli sünnetin hak üzeri olduğunu gösterir. Çünkü ehli bidat dünyada rahat edebilir. Ehli küfür dünyada cennete çevirebilir. Ama ehli sünnet mutlaka imtihanlar içinde dünyada çile çekecek olduğunu ve <gülüyor> ahirete azabı kalmaması için. Ama Efendi Hazretlerimiz buyurduğu gibi o ya tamam ahirete Azap kalmasın diye dünyada kefarettir, temizliktir, imtihandır, çekelim, edelim. Fakat ama yav rahat dursak, emir tutsak dünyada da bela gelmez diyor. Şimdi buraya dikkat etmek lazım. Şimdi Mevla'nın Ehl-i e bu kadar bela yollamasında hikmet var. E tabi var. Ebu Davut hadisi bunun hikmetini açıklıyor. Ümmeti ümmetün merhumetün, benim ümmetim rahmete mazhar bir ümmettir. Yani Allah acımış benim ümmetime azab-ı fil ahireh. Burası çok müjde de var burada. Çok büyük müjde var yani ve bu Davut sahih bir kitap. Benim ümmetimin üzerine ahirette azap olmayacak. E şimdi biz ümmetiz. Elhamdülillah ümmetteniz yani. Ve ahirette azap olmayacak. E bu kadar günahı var bu ümmetin. Günahkarları var. Varsa azab-ı afit azabı dünyada olacak. Nasıl dünyada olacak? El fitenu iç savaşlar. Bu iç savaş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra başladı mı? Yani hemen yani hadi bu Bekir Sıddık zamanını katmayalım çünkü mürtet oldu onlar zekat vermeyelim falan diyenler yok efendim dinden çıkanlar falan de onlar iç savaş sayılmaz. O dış savaş oluyor mürtet olduğu için de Hazreti Ömer Efendimiz zamanında da olmadı. 10-12 seneli Hazreti Ömer Efendimiz adaletle hükmetti ve fetihler çok fetihler, kisra işi bitti. O zaman Rumlar birçok yerler alındı. Bu Anadolu'ya doğru gelindi. Bütün diğer Diyarbakır'lara her yerlere <gülüyor> buralara kadar uzarıldı yani. Kisra'nın 14 kulesi Acem Sarayı'nın 21 kulesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece Mevlid gecesi kaç kule düştü? 14 kule düştü. Mevlid Kıssası kitabında anlatıyoruz. Bu on dört kulenin hem de o kadar sağlam çatlak bile yok. Durup dururken küt aşağı. E tabi ki başındaki taç da düştü. Adam oturuyor dururken taç gidiyor aşağı. Ağlıyor bir daha gidiyor aşağı Ya bu ne oluyor? Bir de haber geldi. 2000 bin senelik hiç sönmeyen mecusilerin ateşi söndü. Ya nasıl söner iki bin senelik? Başında bu kadar adam var. Devamlı odun atıyor. Bir daha yakıyorlar yakıyorlar yanmıyor. E biliyorsun Save gölü kurulu. Hemedan'la kum kenti arasında gemilerle gidiyorlar Sabe gölünde. Bir kıyıdan bir kıyıya kocaman gemi Van Gölü gibi. Bir damla su kalmadı sabah. Semavi vadisi Semave vadisi de Şamlan, Bağdat arası. Orada bir vadi var bir damla su yok orada. Orada seller gitti. Yani birçok değişiklikler. Putlar dögezlen, putlar düştü. E, cinlerin şeyi sesleri alenen duyuluyordu mevlid gecesi Allah Allah ee, Kasine-i Bürdede İmam-ı Sayın Hazretleri beyan ediyor bunu ee, birçok hadis-i şerifler var rivayetler var kaynaklar var vel cinnu tehtifu vel envar cinler sesleniyor diyor cinler gözükmüyor ama sesleri duyuluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğuna dair işte dünyanın ahvalinin değişeceğine dair İslam'ın işte geldiğine dair putçuluğun, putun artık işinin bittiği, şirkin kapanacağına dair falan. Alametler. Çok alamet var. Kitapta yazdık. Uzun uzun şimdi. Hepsini bitiremeyiz. O gece televizyonda üç buçuk saat konuştuk. E, ta o bahse gelemeden bitti diyor. Baştan dedi ki bana, ben de hastayım mastayım dedim. O da dedi yok dedi işte birkaç saat idare edelim. İşte üç saat olacakmış. Eee dedim üç saat. Üç saat hasta olsam da idare edelim üç saat. Ne olacak? Ondan sonra dedi ya önümüz açık diyor önümüz açık e geldim oraya laz diyesi hani ne oldu diyecektim yani hani ne oldu açık idi süremiz bitti ulan süreniz bitti de daha şeye gelmedik doğum gecesi olan alametlere gelmedik sabaha da bitmezdi akşamda da bitmezdi değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bitmezdi ilimler Allah'ın ilimleri biter <gülüyor> 14 kulenin yıkılmasının sebebi neydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti acem krallıkları var. Kisra Afsiri başı. Onlardan on dördüne malik olacağına delalet ediyor. Hazreti Ömer e, zamanında radıyallahu anh on krallık alındı yani. Ekseriyeti alınmış oldu. Sonra da dördü Hazreti Osman Efendimiz zamanında kifeti Yani o da ona işaret ediyor. Her şeyin bir manası var. Mevla her şeye işaret veriyor. Ne diyelim? Eee Hz. Osman Efendimiz'in işte son dönemine doğru ne, ne oldu? İç savaşlar başladı. Benim ümmetimün azabı kendi içinde iç savaşlarla olacak. Anladın? Bu tabi onlara sıkıntı verecek, maddi manevi bunalıma sokacak ama ahiret bakımından temizleyecek. Burada niyetler mühimdir tabii ki. İyi niyetle olursa, hata bile olsa Hani Hazreti Muaviye tarafı ki aşere-i de var Hazreti Ayşe annemizin de olduğu tarafta da içtihatta ne vardı? Hata var. Ama niyet ne? Niye? Niyet nasıl? Niyet iyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş ama hepsini. Olacakları haber vermiş. Ama olacağı çağırıyor yok. Olacağını da anlamıyor ki onun bu iş buraya gider diye. O iyi niyetle bir yola çıkıyor. Ondan sonra bir de bakıyor. Aa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği meselelere düştük ya. Ayşe annemiz başörtüsü Islanana kadar ağlardı. Başörtüsü sıyı sıkla mı olurdu? Yani kimse bu işlerden memnun olmadı ki. Ama istihat hatasıdır. Ama o başladı o fitneler, iç savaşlar. Şimdiye kadar devam ediyor mu? He? Hayır. Yani Suriye'de şu eset zındığının Nusayri'sinin içinin karşısına e el Sünnet tam toparlanmış bir şey olacak, kendi aralarında bir daha iç savaş çıktı gruplar geliyor mezhepsizi, selefisi tasavvuf düşmanı bir gruplar var bu müslümanların aralarında gruplaşma var bu gruplaşmadan dolayı kuvvetlerini gavura karşı harcayacak yerde zındığa karşı kullanacak yerde bir de bakıyorsun kendi aralarında kullanmaya başlamışlar ya rabbel alemin ya bak öyle Suriye tam düzene girecekken ters döndü ya Çeçenistan öyle. Efendi Hazreti o kadar immet etti. Çeçenistan bir düzene giriyordu. Buradan Hoca Efendi'leri de yolladık. Binlerce talebe medreseler açıldı Çeçenistan. Neydi ya? Yine o Selefi Akım Selefi Akım geldi orada. Bir karıştırdılar orayı. Ona gavur diyor. Buna dinsiz diyor. Türbeyi ziyaret edene dinden çıktın diyor. Bilmem ne. Mezhepsiz mezhepsiz işler. O orayı da öyle Rusya'ya yemetti gittiler yani. Dünyanın her tarafında da bu bela başımıza musallat oldu. Tabii bu onlara da için, biz onlar bize kafir dese de biz onlara kafir diyebilir miyiz? Niye diyemeyiz? Çünkü biz ehli sünnetiz. Çünkü biz ehli sünnetiz. Kafir demek kolay değil. Ama onlar çok ucuz bir şeyden adama kafir diyorlar. Namazı kaçırsa bir vakit kafir oldun diyor. Kursuna diziyor adamı ya. Bir kursuna duruyor ya yani namaz kaçırmakla kursuna mı dizilir ya? Namaz kılmasa bile adam tembelliğinden kafir olmaz ki. İnandıktan sonra. Velev ki adam inkar ediyor. Sen bunu kurşuna dizmek hangi kitapta var? Değişik değişik işte. Allah şerlerinden muhafaza. Her tarafa zarar verdiler. Şimdi Türkiye'ye de zarar veriyor bu gruplar. Türkiye iyi niyetlen bir Allah rızası için el attı bu işe değil mi? Yani bu hükümet Allah rızası için 3 senelik iştir bu değil mi? 3 sene oldu bu Suriye işi başlayalım ya muhacirler bu kadar yüz binlerce maddi manevi hakikaten bir insan açısından bakarsan yardıma muhtaç perişan haldeler. Yani Allah razı olsun bir yardım ettiler iyi şeydi ama oradaki iç kargaşa yüzünden bizim burada zarar görmeye başladı. Öyle değil mi şimdi? Ya mübarek rahat durun. Müslümanlar bir sözünü birleştirin bir bir araya gelin. Burada Türkiye size Allah için yardım ediyor ama e Türkiye'de ne yapsın? Türkiye'de zor duruma kalıyor bütün dünya efendim e, oyun peşinde bütün dünyanın yavru burayla uğraşıyor burayla uğraşıyor şimdi nereye yetişecek bura tek nereye yetişecek Mısır mı yetişecek çöreye mi yetişecek e, zaten kendi kendimize efendim bir iç kargaşa da burada patlıyor Allah bizi ehli sünnetin istikametinden ayırmasın Ay. Amin. bizim tek duamız nedir ölünceye kadar ya Rab bizi ehli sünnet tarafında sabit eyle amin, amin. şimdi benim ümmetime ahirette azap yok dünyada iç savaş azabı ne olacak iç savaşlar <gülüyor> sahabe-i kiram birbirleriyle savaştı ya savaş savaş öyle basın açıklaması falan değil köşe yazarı köşe yazarı değil yani <gülüyor> kılıcı çekti çünkü yağcılığı sevmezdiler ya zulüm Tabii ki ibni sebehler var, münafıklar var, ee, Yahudi ajanları var ki onlar laf götürüyor, o yanı ona kışkırtıyor, bunu buna kışkırtıyor ve böylece olayları e, körüklüyorlar. Allah ateşlerini söndürsün. Amin. Kullema <gülüyor> Allah. Ne zaman harp ateşi yaksalar ki Yahudiler hiç durmaz. Her zaman bir harp ateşi yakar. Doğu Türkistan'dan Yemen'e kadar her yerde Yahudinin parmağı var mıdır? Dünyanın her yerinde Yahudinin mutlaka bir lobisi var mıdır? Ya da biz gözümüzde büyütüyoruz ama vardır yani. Genel durum öyle. O zaman Mevlana Ebu'ne her ne zaman bir ateş tutuştursalar Allah onu söndürdü. Kurbaldum Allah'ım. Bu Suriye meselesinde de, Mısır meselesinde de, bütün İslam alemi el-i sünnet kardeşlerimiz hakkında bu tutuşan, tutuşturulan ateşi söndürüyor Ya Rabbi Amin. Amin şimdi biz ama müslüman müslümanla girerse birbirine burada bir taraf hatalı olsa bir taraf e, isabetli olsa mesele neye bakar Mevla niyete bakar niyete bakar niyeti iyi olan iştihadında hata yapsa da yine ne olmaz biz ona kafirdir fasıktır diyemeyiz ama niyetinin ne olduğunu kim bilir Allah Teala biz niyet okuyucusu değiliz ...niyetlerini Allah var ederiz. Ama biz ehli kıbleyi namaz kılan... ...kıbleye dönenleri asla kafir... ...diyemeyiz. Ama onlar bize yok... ...türbecisiniz, kuburisiniz... ...Eyüp Sultan'dan nimet istiyorsunuz... ...dinden çıktınız deseler de... ...biz onlara siz dinden çıktınız... ...diyemeyiz. Ama onların tabi o grupların çok büyük yanlışları var... ...ve İslam aleminde şu anda... E, ...tehlikeye sokan onlar. E, belki de onların da arkasında ne olabilir... Yine Yahudi'nin kurdurduğu bir düzen olabilir. Neden? Ehli Sünnet nerede bir toparlansa hemen oraya öyle bir grubu idhal ederek onlarda da ona sen gavursun, sen şusun, sen busun diyerek Müslümanlığı kötü göstermek, öcü göstermek ve dünya Amerika'nın Yahudi'nin terör listesine hemen İslami hareketi sokmak için, Müslümanların hareketi sokmak için böyle bir piyon kurmuş olmaları ihtimali de çok güçleniyor ben buna pek ihtimal o kadar vermezdim ama Suriye meselesinden sonra kabak gibi ortaya çıktı yani tam bir toparlanma eli sünnet üzere bir toparlanma var efendim girdiler bunlar araya milleti taramalar maramalar başladı Yavur demeler sahabeyi mezarından çıkarttılar ya kim idi miydi? Hucur Hazretleri var ya Halep'te kabri bilmiyorum türbesi vardı Hücü i̇bn Hazretleri onu Hazreti Mavi şehit etmiş onları tabi hükümet meseleleri onlar karşı çıktılar biraz karşı çıkınca yönetime karşı çıktığın zaman da tabi yönetimin bazı şeyleri var Hazreti Mavi Efendimiz e, bizim kararıyla bu onlar infaz edilmiş ama şehit olmuşlar tabi çünkü onlardan mazlum durumda haksız e, sahabeden bir zattır bu zat onun türbesine ziyaret ediliyormuş diye sen türbeyi söktüler Mubarek'in kabrini açtılar canlı bulmuşlar. Taptaze duruyor. 1400 sene yakın. Taptaze bulduklarını ben duyuyorum şehitlerden, oradan gelen alimlerden öyle dinledim yani. Taptaze bulmuşlar yani. Kötürmüşler onu bilinmeyen bir yere gömmüşler mübarek sahibi. Ya ne uğraşıyorsunuz sahibinin mezarıyla? Göya şeriatçıyız. Niye millet ziyarete gelmesin? Deliliğe bak ya. Orada zındık eser Çoluğu çocuğu, kadını kuru, tecavüz, asıyor, kesiyor, ondan uğraşacağı yerde, gelmiş sahibi türbesinde çıkarıyor. E böyle saçma sapan adamlar. Allah'ım bunlara istikamet versin, iktidal versin. <gülüyor> Amin ama belamız büyük. Belamız büyük. Türkiye'de bu radikal akımlar pek e, palazlanamadı. Allah da güçlendirmesin. Ay. Amin. Bunun da bereketi sebebi nedir? Tasavvuf. Eğer Türkiye'de tasavvuf ve tarikat anlayışı hakim olmasaydı, yani Müslümanlar üzerindeki genel şey bu olmasaydı, şu anda böyle o biliyorsunuz eski e, İrancı gruplar e, 80 sonrası Humeini hayranlığına gidip gelen gruplar mahvetçeceklerdi Türkiye'de. Yi Yine bile bayağı da bir mahvettiler de, onlar da böyle bir İran'a takıldılar, bir Selefiyet takıldı, yok Ali Şeriatçiler, bilmem neciler. Ali Şeriatı gibi adamı met ediyorlar ya bakıyorum İslami yazarlar adam Allah'a put diyor ya Ali Şeriatı'nın kitabında Allah canustur diyor yani puttur diyor ve şii zındık şii bir yani Mehmet Şevket'e çok bilir bu işleri Adam adamcağız yazıyor e, Ali Şeriatı gibi bir adamın kabrine giderken Kabe'ye gider gibi diyor ismini versem şimdi şaşırır kalırsınız başörtülü en büyük İslami baş yazar Akıt kastesinde. O diyor şeriatinin mezarına giderken diyor Kabe'ye gider gibi feyiz alıyorum diyor. Adam Allah put diyen adam. Ama bundan ilmi yok. Maalesef bu bizim İslami yazar çizer takımının hiç ehli sünnet bilgisi yok. Takılmışlar Mustafa İstemoğlu'na. Onun kitaplarından tweet atıyorlar. Onun kitaplarından mesaj atıyorlar. Onun kita adam kaderi inkar ediyor. Adam peygamberimizi hakaret ediyor. Bu kadar senedir dilimiz başımız çatladı. Doğruları anlatıyoruz. Anladıkları yok şimdi meseleleri çözmeye çalışıyorlar bu radikallik nereden geliyor e radikallik nereden geliyor şiadan geliyor selefiden geliyor oradan geliyor. ehli sünnetten gelmez ki Eli sünnet kalkıp onu keselim bunu asalım der mi ya efendi hazretlerimizin çok büyük tabi emeği var bu ümmetin son bu 60 senelik şey, dönemi söylüyorum ala eder efendi bağımızdan sonra büyüklerin haklarını yemeyiz yedirtmeyiz ama biz tabii efendimizlerimizi bildiğimiz için konuşuyorum. Çok büyük hakkı var. Yoksa millet sokağa dökülmüş, çoktan Müslümanları kesmişlerdi yani. Olmaz. Akıllı olacaksın ya. Metin Yüksel biliyorsunuz. Şey dedildi. Allah rahmet etsin. Sadrıdın Hoca Hociejefendi'nin oğlu. Sonra o öbür oğlu tabii sabıt o. Edip diye o tabi peygamber var başka diyor. Reşat Halife diye bir adamı peygamberlik istinad diyor falan. O da alim bir çocuk idi ama o çok zeki falan. Çok da zeki olmak iyi değil. Benim gibi böyle biraz kıt kafa olacaksın. Aynı bildiğini konuşacaksın 40 sene. Böyle çok akıllı olursan fırlama durumu oluyor. Yani çıkıyorsun raydan yoldan. Efendim, o tabii peygamberlikte birine istiğad ediyor, bir şeyler bir şeyler. Allah istiğasın. Allah ida Ne diyeyim ben birini ona da beddua açacak ne manası var? Adam hayatta çünkü imanet etme it var. Babası da büyük alim idi Allah rahmet etsin, kabri orası hoca efendi. Yani o da çok üzüldü oğlunu çünkü onun zamanında oğlu da sapıttı tabii. Saydı o zaman mübarek hoca efendi. E tabii oğlu şehit oldu. Bütün doğudan seydalar gelmiş şehirlere gelmiş sadrötü yüksel. Ne demek doğunun en büyük? hocası Dolmuş buralar. Ben bu yoktum yani. E, or mecliste. Efendi Hazretleri'nden dinledim. Tabii Efendi Hazretleri gittik dedi. Baş sağlığına, taziyeye gittik. Gittik ziyarete. İşte oturduk. Çok büyük şeyhler var. Şeydalar var doğudan bütün. O zaman tabii e, 30 35 sene evvel e, şeyhlerin itibarı çok fazlaydı. Tam o andan sonra bu PKK işleri çıktı. Bu PKK belası çıktıktan sonra tabi medreselerin, şeyhlerin, seydaların şeyi de, e, güçleri de azaldı yani. Evvelce bütün oralarda biliyorsunuz aşiretleri bile seyitler, şeyhler barıştırıyorlardı. Bütün fetvaları veriyorlardı, suhler yapıyorlardı yani devlete bile iş bırakmıyorlardı. Devlette çok destek, yardımcı oluyorlar çünkü devlet baş edemez ki aşiretler. E, seydaların çok itibarı var. Sonra işte bu terörü çıkarttılar ki medreseler kapansın diye. Yoksa doğudaki medrese hiçbir yerde yok. Oradan alimler veliler gelmişler. Burada e, efendim evde. Efendi Hazretlerinden ben kendim dinledim. Şimdi diyor tabii ki o Metin Yüksel'in e, şehit eden de sonradan da hapiste yattı. Sonradan da dönüş yapmış. E, çıkmış geldi babasına Sadettin Hoca'ya. Helallık almaya geldi. Ben namaza başladım falan. O da ona helallık verdi. O da mübarek bir alim ya. Sen ki dedi Müslüman yani namaza başladın bu yola döndün çocuğunun katiline helallık verdi. Biz, biz ne yapardık acaba? Bizim işte biz bizim adamlığımız o kadar. Mesele din meselesi yani. Bu büyük alimler böyle oluyor. Helallık da verdi yani. Sonra bir teklif daha getirdi ona onu demeyeyim şimdi. Yani yine şerata uygun bir teklif de onu özelde söylerim. Mubareen yine şuurunu gösteriyor. Ne kadar şuurlu bir alimdi Sattettin Hoca ben. Onu gösteren bir ifade var ama her şey her yerde denmez. Burada tabi aramızda konuşuyoruz değil mi? Burada kimse dinledi yok. Sadece radyodan şey oluyor. İnternetten falan söylüyor. O için aramızda yani kalsın. E, o toplantıda konuşurken efendim e, bazı seyitler, şeyhler falan ne duruyoruz çıkalım sokağa. Nereye çıkacağız ya? Bak şimdi o adamı. Şimdi asmak kesmek zamanı değil. Bu zamanın cihadı neyi anlatıyorum? Allah'tan daha sevgiliyse, Resul'ünden daha sevgiliyse, Allah yolu da cihattan daha sevgiliyse meselesine gel geliyor getiriyorum işi. Şimdi cihat ne meselesine getiriyorum. Ha. Şimdi adam bu arada anti parantez. Dünkü sarhoş dönüş yapıyor. Bir kısmı da bizim sohbetlerimizde de çok rastladık dönüş yapanlar. Sonra şalvarcık ve be falan benim onlarla çok ahlaklıklarım oldu, yolculuklarım oldu, eski kula kesikler derler onlara. Beyoğlu'nun haracını yemişler de var mesela, yaşlılardan, 70-80'liklerden de rastladıklarım var ben. 40 senedir bu insanların içindeyim, her sınıf insan var. Herkes e, İhsan efendi gibi, rahmetli, hasbe efendi gibi çocukluğundan bu yolda değil kiler. E, çok dönüş yapanlara rastladıklar, efendinin yanında her sınıf geliyor. Adam tabii eski şeyleri de anlatıyoruz ki alemler şu bu. Fakat şimdi yolda gidiyoruz veya bir şey yapıyoruz. Oradan kahveyi görüyoruz ya işte veya e, içki içenleri görüyor veya bir şey görüyor mesela keseceksin bunları ya. <gülüyor> ya kardeşim keseceksin de. 20 sene evvel sen kaç senedir dönüş yaptın Hacı Efendi? Sakal da böyle. Sonra da Halep müftüsü gibi takmış, yeni dönüş yapmış. <gülüyor> Hacı Efendi sen kaç senedir dönüş yaptın? 30 senedir. E, 30 sene evvel ayaklansaydılar seni de kesecektiler Hacı Efendi. Ya neyi kesiyorsun? Millet cahil bir şey bilmiyor ya. İslam et anlat. Bakman olur Emri bil maruf, cihat. Cihadın en üstünü elemru bil maruf, iyi emretmek ve neyden gör kötülükten nehyetmek. He hadis-i şerif. Şimdi orada diyor efendi Hazretimiz anlatıyor. Şeydallar, şekler başlattılar, konuşuyorlarken biri diyor ki ayaklanmamız lazım. Biri diyor ki sokağa dökelim arkadaşlar ben de şaşırdım diye neye uğradığımızı neye sokağa dögülüyoruz yani şimdi bak o Metin Yüksel'i şehit eden çocuk sonradan hapise girer girmez dönüş yapmış mı? yapmış namaza başlamış mı? başlamış e çıkmış babasından bile gelmiş özür de alır alma çünkü bir kul hakkı mı kan hakkı var yani o kadar şuurlanmış yani e demek ki e şimdi orada tabi e, o kişi bile Kurtulmuş ki Hoca Efendi de bundan memnun olmuş adam. İstemez ki yani sen de cehenneme gitsin bu. İstemez ki hiçbir ehli sünnet alim istemez ki insanlar cehenneme gitsin. Tövbe etsin. Baktım dedi Efendi Hazretleri iş çığırından çıkıyor. Yani bayağı bir galayan Cenaze ortada çünkü yani gömülmeden evvel olaylar kabaracak yani. Efendi'yi de çok sayarlar. Doğu çok sever Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri Karaderiz şeyidir. E, lider ama Doğu tarafı çok sever. Fakat Karadenizlilerin bir arıdır, ayıbıdır. Ben bunu itiraf edebilirim ki Efendi gibi bir şey Doğu'da çıksaydı Doğu'da çıksaydı bunun bu faaliyetin 50.000 bin katı fazla İslam'ı dünyaya yaymıştı. Çünkü Doğu'da da hocasına şeyhine bir tutkulu bağlılık vardır. Maşallah. Yani bizim Karadeniz bir antikadır yani. Böyle bir suç arama, bir kabahat arama, bir şey takma, hakikaten e, ayağından çekme, asılma, kıskanma, böyle şeyler çok bizim Karadeniz tarafında. Yani Efendi Hazretlerimizin tabii hakkıyla kadri kıymeti bilinemedi maalesef. Bilinemedi. Baktım ki diyor bu ortalık karışacak. Efendi'ye de çok hürmetleri var o şeyhlerin hepsini. Dedim ki diyor birimiz e, bir hafız efendi işte çıkartalım aşır okusun bile dedim diyor mevzuyu şey edeceğim yani bir aşır okusun tam da orada aşır okuyan tabi kimdi neydi bilmiyorum aşır nereden okundu diyor elem terailellezine müyleleun küffü veydiyekum ve kıymus salate vahatü şimdi aynı Mekke döneminde sahabe eziyet çekiyor biraz da artmaya başlamış sayıları de bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar ya ne duruyoruz şu Ebu Ceyn'in kafasını bir patlatalım. Bir suikast yapalım. Şunu yapalım, bunu yapalım. E, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yahu izin yok. İzin yok. E biz böyle niye eziyet çekiyoruz? Biz böyle devamlı sıkıntı mı çekeceğiz? İşte ben. Habibim görmüyor musun o kimseleri ki? Onlara deniyor ki elinizi tutun. Yani gavurlara ilişmeyin. Niye gavurlara ilişmeyin? Vakti değil. Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Şimdi bu vazifelerinizi yapın. Sonra vakti gelecek. Şimdi tam uymuş mu buraya? Felen maqudi wa alemlu Ne zaman ki Medine'ye geçtiler, hicret tamamlandı. Medine'de İslam devleti kuruldu. Muhacirler biraz fakirlik zorluk çektiler ama en sad da onları barındırdı, sığındırdı, evini, arsasını, tarlasını ortak verdi. Rahatlık geldi. Şimdi ne de o. Oh. Medine'de, işte Mekke'de güven yok, korku var, her tehlike vardı. Medine'de rahatlık var. Ne olacak şimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emirler gelmeye başladı ki, cihat farz edildi. Yahu 13 senedir Mekke'de anamızı ağladı. E geldik Medine'de biraz dinleneceğiz. Cihat farz edildi. E çünkü neden? İslam devleti oldu. Şimdi İslam devleti etrafına İslam'ı tebliğ etmeye mecbur. Cihat farz edildi. Oooo oh bedir patlayacak uhud patlayacak tebu. O Mekke döneminde zaten ne olacaksa olsun artık. Pıt dedikleri için oraya buraya karıştıralım. Elleriniz çekin. Dokunmayın. Namazınızı kılın zekâtınızı verin. Ne zaman cihat farz edildi? Medine'de rahatlık gelince. Bu sefer ne başladılar? Allah'tan korkar gibi milletten korkmaya başladılar. Ya onlar çok güçlü. Rumlarla savaşılır mı ya? Biz Mekke'de Ebu Cehil baş başladık. Rumlar 200 bin kişilik ordu. Biz iki bin kişiyiz. Ama fars edildi cihat tamam çıkıyor. Ne yapacağız? Elli bin kişilik, yüz bin kişilik, 200 bin kişilik ordu. Lan cihatlar başladı. Başladılar korkma. Ya Rabbi şimdi bize niye cihadı farz ettin biraz rahat dinlenme zamanı değil miydi biraz geciktirseydin bu işi de ama millet gavur ölüyor şimdi senin gücün başladı o gücünle ne yapman lazım çevrene İslam'ı tebliğ etmen lazım şimdi ben 10 senedir sıkıntıdayım şimdi rahatladım biraz yatayım biraz rahatlanır mı zekatını vereceksin rahatlığın zekatı nedir e, İslam'da haberi olmayanlara tebliğ bu ayet okundu diyor bu ahdi kerime okununca biraz mana verdim falan. Bakın arkadaşlar, şey efendiler, ulema, sadat, bu ahdi kerimede Mevla buyuruyor? Ben buna okusun demedim hafıza de dedim diyor. Ama elinizi geri çekin. Çünkü neden? Sokağa çıkacaksın, millete dalacaksın. E dalacağın adam efendim bir şey duymamış ki, tebliğ ulaşmamış adama. Tebliğ ulaşmamış adama nasıl dalarsın? Dükkanın nasıl kırarsın? Camına nasıl taş atarsın? Kul hakkı fitne kargaşa yani her zamanın nesi var o ortamına göre cihadı var şimdi bizim cihadımız ne iyiliği emretmek kötülükten ne etmek şuraya geldiğiniz cihat mıdır ne yapıyorum ben burada şimdi ne yapıyorum yani iyiliği emretmek kötülükten ne etmek bu meclis adamı getiriyorsun adam dönüş yapıyor İslam'ın güzelliğini anlıyor peygamber sevgisi kalbine yerleşiyor falan felan nedir bu yani bunun cihatı başka ne yapacağız cihat diye biz şimdi? Herkes buraya gelemeyebilir. E demek dinler dinletir, birbirine ulaşır, ulaştırır. Ha, o zaman bu faaliyetleri devam ettirirsek Allah'ın bu belası kalkar diyorum. Bu faaliyetleri. Şu başka bir faaliyet alanımız yok. Biz siyasetçi değiliz. Biz partilere üye olup da partiye reis diyecek halimiz yok. Bizim e, siyasetle Alakamız olmadı hiç. Emri bil maruf ne yani müker vazifesi? E, o zaman... E cihadımız da bu. Millet böyle olduğun zaman her partiden insan bizi dinliyor mu? E, dinliyor. Her partiden insan namaza başlayan oluyor mu? Kapanan oluyor. E bizim karımız bu biz şimdi? Ne yapalım adama? Hakkı söylemedi durumundayız. Şimdi ehl sünnetin başına gelen belalar... Anlaşılıyor ki efendi hazretlerimizde beyanından... Ehl-i Sünnet Allah Resulü ve Allah yolundaki bu hizmeti, cihadı yani tebliğ, davet, medrese, eğitim, okutmak, yetiştirmek bunu anasından, babasından, karısından, kocasından, malından, evinden, ticaretinden fazla sevseydi Ehl-i Sünnet dünyada çok rahat, huzurlu bir şekilde Osmanlı İcdadımızın dönemindeki gibi, Selçuklu'nun dönemindeki gibi değil mi? Memlük dönemindeki gibi e, ne olursa olsun Abbasi Emevilerinde hizmetleri inkar edilemez. O dönemlerde de çok büyük şütahatlar olmuştur. E bir rahatlık vardı yani. İslamiyet bu kadar sıkıntıda değildi. Bu ne rezillik yani şu anda dünyada. Bütün Müslüman kanıdır yani. Kimse de bir şey yapmıyor. Demek ki bize ana baba kardeş dost ticaret mal mülk sevgisi Allah yolunda cihattan fazla ağır basıyor ki Allah ve Rasulü'nün sevgisine Bekleyin Allah'ın emri belası geliyor diyor. E bekleyin geliyor gelmiş. Bizim daha bekleyecek halimiz yok. Bize Allah beterinden muhafaza etsin. Yani Ehl-i Sünnet İslam alemini Allah beterinden muhafaza etsin. Allah'ın belası gelmiş yani. Şu anda bunu bela olarak görmeyen bu ihtilafları, bu tefrikaları, bu efendim hizipleşmeleri bu Müslümanların birbirini vurmaları, kırmaları, maddi manevi talan etmeleri, ızlarını, namuslarını, haysiyetlerini rencide etmeleri, teşhir etmeleri ve bir kısmının birbirini asması, kesmesi, taraması, daha ne kaldı yani? Daha ne kaldı? Ne belasını bekliyorsunuz siz acaba Allah'tan? Bir de ayet gelecek de şu bela geldi size diye bir daha gelmez ki işte gelmiş ayet. Ama bu bela niye gelmiş? bu ayeti kerimenin talihine bakarsan, biz, baba, oğul, kardeş, eş, dost, akraba, ticaret, ev, arsa, tarla, dünya, maddi menfaatleri, Allah Resulü'nün sevgisinden ve cihat hizmet gayretinden ileri sevmişiz. Ki, bekleyin geliyor diyor, gelmiş. Gelmişse, gerideki şart, var ki gelmiş. Şimdi bunu, burada daha da büyük bir tehlike, Ayet-i kerimenin sonundaki cümlecikle de Allah laih til Siz yoldan çıkmışsınız diyor. Belayı bulmuşsunuz. Belayı bulmuşsanız demek bu maddi varlıklarınızı manevi varlıklarınızdan fazla sevmişsiniz ve tercih etmişsiniz. Ben de belayı göndermiş miyim? Ve siz demek fasık olmuşsunuz diyor. Fasık yoldan çıkmak, dinden çıkmak değil. Kafir değil. Kafir değil ama fasık kafirden bir aşağı derecedeki bela. Allah fasık toplumu hidayet etmez diyor. Şimdi esas tehlike, geldiğimiz noktada bir fasıklıkla sıfatlanacak durumdaysak, Mevla da bu fasıklık içinde kalanlara doğru yolu göstermem diyor. Yaratmam diyor. Niye? Adam iradesini kullanmıyor. Mevla zorla mı yaratacak? Zorla yaratsa gavur kalmaz. O başka bir şey. Ama irade vermiş. O zaman kardeşler biz irademizi bu mübarek mevlit ayı hürmetine şu mübarek Cuma gecesinde mevlit haftasında İrademizi Allah'ın sevgisini, Resulünün sevgisini ve İslam'ın yayılması ve tanınması için gayret, cihat dediğimiz budur. Ödü kopmasın birilerinin. Bu gayretimizi bütün maddi menfaatlerden ileri geçirmek için Allah'a söz verelim. Verelim ki bir fasıklıktan çıkalım ya. Bir irade kullanalım da Allah da bizi hidayet eylesin. Amin. Yani bir ate girdik hiç alakası olmayan konulara girdik ve benim hiç aklımda da yoktu bu mesele. Ama bu cemaata bu lazım olunca bu haftada bu konuşulması icap ederse Mevla bunu konuşturuyor. Ben de kendi elimde bir adam değilim. Ben de kendi elimde bir adam değilim. Celalettin efendi kardeşimiz yani veli efendinin yanındadır. İşte hoca efendiler severler onu. İhlaslı bir kardeş. Allah nazardan muhafaza etsin. Yani birçok eli sünnet, veli meraklısı, bütün velileri, tanır, kabirlerini şeylerini Dinleyemedim de yani telefon edeceğim, benim da gizli numara aradım, gizli numarada açmıyorsa öyle kaldı yani, unuttum da. Bir daha da aramayı, fakat bizim Mehmet Kaya kardeşimize, Efendi Hazretlerimizi görmüş, ee, onun e, böyle bazı rüyaları var, ilginç ilginç. Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki, Ahmedi ben yönetiyorum, ben yönlendiriyorum, işlerini ben düzene sokuyorum, ben konuşturuyorum ama bizim hocalar bile anlamıyor buyurmuş. Selahattin Efendi herkesin tanıdığı bir kardeşimizdir. Arayan onu belki detayı vardır ben dinleyemedim ama bu kadarı ittifaklı olan cümleler. Yani Efendi Hazretlerimiz konuşmuyor zannetmesin kimse. Efendi Hazretleri bütün bağızlarını yapıyor. Habertürk'te üç buçuk saat kim vaaz etti? Efendi Hazretleri vaaz ediyor. E, o yetiştirdi. Bir de uyumuyor bak gecenin birinde e, bizim sohbet yaptığımız kendisine söyleniyor. Orada gecenin birinde dua ediyormuş mübarek etkileniyormuş, hiç Çünkü evliya Allah'ın tasarrufu devam eder. Bizde hiçbir şey yok, hiç hiç bir şey yok. Allah yolundan ayırmasın o mübarek zatın yolundan ayırmaz. Yani vaazlar onu vaazlar sohbetlere gelenler bunu bilsinler. Kendi kafamıza göre bir şey konuştuğumuzdan değil. Zaten ayet-hadis dinimizin temeli bunlar. Kendi kafamıza ne konuşacağız? Şimdi Resulullah sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç tane hadisi var? Bunlar baş olmaz. Ama birkaç tane her sefer söylüyorum. لَا يُمِنُوا Sizin biriniz iman etmiş olamaz. Yani kamil manada bir olamaz. حَتَّىٰكُونَ حَبَّرِيْمُ وَلَد۪ي وَالِد۪ي وَنَّا سَجْمَا۪ينَ Bir hadis şerifte babası diyor, oğulları diyor, işte kızı da dahil. Bütün insanlardan ben ona daha sevgili geleceğim diyor. Hz. Ömer Efendimiz'den rivayet edilen diğer rivayetinde de hatta kun ehabbeyleyi min nefsi canından da daha sevgili gelmezsem diyor hani meşhur hadise Hazreti Ömer'e Efendimiz de, ya Resulallah öyleyse nasıl olacak sen bana canımdan ileri değilsin diyor yani ne dürüst adam ya şu Hazreti Ömer radıyallahu anh, ne dürüst bir insan sen diyor bana canımdan ileri şu anda yani o konuştuğu an için konuşuyor şu anda değilsin diyor yani ne kadar yüksek bir makam ki Hazreti Ömer o güne kadar o makama gelememiş ama bize sorsan biz çoktan o makamdayız değil mi? Ne kadar seviyoruz Resulullah? Canımızdan çok. Ben 30 senedir böyle konuşuyorum. Ne zaman gelmişsen o makama? Yalancılık yani. Ama ya, burada da yalan söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi doğru söylesek Doğru söylesek nasıl olacak yani? Efendi Hazreti adama sakal bırak, söz ver, tamam mı? Söz mü? Adam diyor ki, Hoca Efendi ne yalan söyleyeyim, söz veremiyorum. E dedi doğru söylüyorsun da o da yalandan beter dedi ya. Yani ne yalan söyleyeyim diyor söz veremiyorum. Yani kesmeye devam edeceğim. E diyor kesmen haram. E şimdi doğru söyledin de iyi mi bir şey söylüyorsun? Ben mübarek adam ne yalan söyleyeyim. Doğruyu da söyleme dedi ya bari. Yani neden? Keseceğim diyorsun yani. E şimdi tabii ki burada da yalan konuşursan da... Yani ben canımdan çok sevemiyorum. Bu da çok tehlikeli bir şirk sözü yani. Şimdi bu doğruyu da her doğru da söylenmez işte. Bu doğru söylenemeyecek bir doğru. Maalesef ispat sadedinde canımızdan ileri bir durum çoklarımız için ben başta olmak üzere geçerli değil gibi görüyorum ama sizi bilmem. Herkesi kendim gibi de bilmek doğru olmayabilir. Ama ne diyor o zaman? Ya Ömer senin o zaman imanın kemal bulmamış. O zaman diyor ve lezi yenzele aleykel kitab sana kitabı indiren Allah'a yemin ederim. Bak, Hazreti Ömer bu işte makama bak. Le'en tehabbüyle min nefsi yellettiği beyne, cem, şu iki yanımın arasındaki öz canım, nefsim neyse ondan da bana vallahi sevgilisin. El an ya Ömer, tamam şimdi senin imanın kemal mımış? Hep kurban olduğum Allah'ım, ölmeden bize de nasip olmaz mı ya Rabbi? Ya Rabbi ya, nasip olmaz mı ya Rabbi? Edelim dua, sohbetlere devam edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmekle ilgili konuları çok yapalım. Vasıflarını, ahlakını ee, böylece o sevgi artacak inşallahü <gülüyor> rahman. Efendim yine bir hadis-i şerif çok okurdum size. Enes oldu Allah'tan geliyor. Felazun ben kunne fi vecih dhalalet iman. Üç şeyi kendinde barındıran imanın tadını bulur. Belki de biz imanın hala tadını tatmamışız derdim ya. En yekunallahu rasuluhu habbe ileyhim min ma'siba. Allah ve resulü onların dışındaki her şeyden ama her şeyden işte bazı bir para bunun önüne geçerse, bir menfaat geçerse, bir oğul hanım telaşesi bu Allah Resulü'nün sevgisini bozarsa veya onlara itaattan adam ayrılırsa bu ispatsız kalır yani. İspatsız kalır. Ben hep bilmeliler sevdiğini ancak Allah için sevecek. Ben sizi bu cemaati, sohbete gelenleri, özellikle sohbete gelenleri Allah için seviyorum. Hiçbir menfaat. Allah için sizi seviyorum ben. Çünkü neden? Bu halkalar kurulmasına sebep oluyorsunuz. Yoksa bu mevzular ve ilimler çıkmaz. Vesile olduğunuz için. Bir de Allah için geliyor. Sizin benden daha çok şeyin manevi hakkınız ve değeriniz var. Çünkü size gösteriş tehlikesi yok, şu yok bu yok. Sizde birçok afetten burada korunmuşsunuz. Ve en yekra en yekra en Burası da yani inşallah bize geçerli olur. Gözü bakarak diri diri ateşe atılmayı ne kadar kerih görüyorsa Müslüman olduktan sonra gavurluğa dönmeye de öyle ikrahla karşılaması. Yani ben şahsen şu andaki aklımla Allah aklımızı, imanımızı Rabbimize emanet ederiz. Tabii ki ateşe atılmaktan daha bize zor gelir kafir olmak meselesi. Yani şu andaki aklımız böyle. Sizin de öyle olduğunu düşünüyorum. E çünkü bu dünyanın ateşi geçici. Zaten yanarsan da yakarsa da canın çıkana kadar yakacak yani. Canı çıktıktan sonra neyin yakacak? Ama cehennemde canın çıkma meselesi yok yani. La ve la yahya. Ne ölebiliyor ne dirilebiliyor. O yüzden o ateşi düşünen için kâfirle düşmek ateşe düşmekten daha dünya ateşine yanmaktan daha kerih gelir. Şimdi Resulullah'ı seviyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem niçin seviyoruz e, o bize iyilik yaptığı için seviyoruz ana babamızı niye seviyoruz sevmeliyiz ana babamızı niye seviyoruz e bizim varlık alemine çıkmamıza vesile oldular en büyük e, nimetleri tabi Allah yarattı ama onları sebeb etti vesile olmalı ana babamıza itaattır muhabbettir değil mi Allah peygamber sevgisinden sonra ana baba meseleçi geliyor e, neden e, nimetten yani iyiliği var sana e şimdi o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğine kadar annen baban seni dünya getiriyor ama seni cennete götürebiliyor mu? Sana şefaat edebiliyor mu? M mübarek bir zatsa eder. Ama normal manada özelliği yoksa takvalı şefaat edemiyor. Azaptan kurtarabiliyor mu? Kurtaramıyor. Mahşerde senin elinden tutabiliyor mu? Ne elinden tutması Kaçıyor. <gülüyor> Anasından babasından oğlundan kaçacağı gün diyor Kur'an. E şimdi? E i̇yilik o zaman baya bir sınırlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve iyiliği, ruhlar aleminde, bütün babalarımızın ruhlarımızın babası, peygamberlerin de babası, ruhlar aleminde, hepsi onun nurundan yaratılmış. O gamberi bizi düşünüyor, bize şebat ediyor, bize dua ediyor, bize istiğfar ediyor, bizim affımız için yalvarıyor. Bir gece teheccüd kılıyor, Teheccüd böyle uzun kılar, iki saat, üç saat, dört saat kılardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bazı ayet-i kerimeleri okurken takılır. Yani orada tekrara başlar. Çünkü tefekkür üzere kıldığı için, bizim gibi öyle bir cüz okudum, iki cüz okudum, beş cüz okursun da ne okudun yani? Hiçbir yerde takılmadığına göre biraz iyi gidiyorsun ama orada bir azap ayeti geldi mi biraz takılman lazımdı. Tak takılmıyorsan demek ki, tefekkür yok. Sünnet seriyede var bu. Teheccüd, nafile namazlarda genişlik var. fazla namaz gibi değil. de bazı aynı şeyi tekrarlar edilirse işte. tesbih namazında kaç kere tekrar ediyorsun bir tesbih. Ee, ne diyor İbrahim Aleyhisselam'ın e, duasına geliyor? Ya Rabbi bana uyanlar bendendir, bana isyan edenler sen mağfiret edicisin. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetini düşünmesini, merhametini Oradan geliyor İsa Aleyhisselam'ın duası. İsa Aleyhisselam da çok acayip bir dua diyor. Tabi mahşerde bunu söyleyeceği beyan ediliyor. O tabi şimdiden Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Bütün ona Allah diye tapmışlar, haşa Allah'ın oğlu demişler. Bu kadar ümmet bu Hristiyan milleti milyarlarca insan 2000 senedir. Ee, bu işi tabi havarilerden sonra bozulmasından itibar alırsak 2000 seneye yakın bir süreçtir böyle bir şirk şeyi gelmiş gidiyor yani İsa Aleyhisselam yüzünden yani yüzünden derken tabi mevlada ona soruyor sen mi dedin bunlara ya bana tapın anneme tapın falan tabi mahşerde böyle bir durum da var İsa Aleyhisselam'da ya Rabbi olur mu öyle şey ben onlara sana tapsınlar söyledim ben sen biliyorsun ya Rabbi falan uzun ayetler Maide suresinin son sayfası orada diyor ki İsa Aleyhisselam İn sen bunları azap edeceksen yani bunları cehenneme atacaksan bunlar senin kullarındır. Yani mal senin, hak senin, istediğini yaparsın. Kimle karışır? Ve <gülüyor> Ya yine de tabi ama bağışlayacak olursan yani İbrahim Aleyhisselam'da da İsa Aleyhisselam'da da baktığın zaman da da kafirler tarafında bile tabi Mevla kesin karar vermiş şirki başlatmayacak ama hani yine sen de onlarda Allah'a karşı diyemezler ki haşa sen bunları bağışlayamazsın zaten diyecek hali yok tabi. Eğer bağışlayacak olsan Felel'le Gentel Azizül Hakim. Sen çok ulusun, galipsin, istediğini yaparsın sen. Hakimsin, hatasızsın, yanlış yapmazsın gibi acayip bir ayet girer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu ayete okuyor tecvitte burada takılıyor. Yani o da kendi ümmeti hakkında bu durumu azap edersen kullarındır affedersen azizsin hakimsin. Ağlıyor, ağlıyor. ağlıyor. Ama bu ayet sabaha kadar tekrar. İmsak oldu ayakta tekrar. Orada daldı gitti yani. Aldı gitti. E şimdi bu nasıl bir e, düşünce? Ümmeti nasıl orada onun e, yani e, aklında, fikrinde gecenin bir vaktinde Mevla ile arası her türlü güzel, her türlü feyiz, huzur, cennet, makam, derecenelerin en büyüğü ama sıkıntı var. Sıkıntı, ümmet sıkıntısı. Bu ümmetin meselesinden her yerde Miraç'ta bile bir Mevla ile görüştü. Dadına doyamadan hadi geri dön. Dönmek istemiyor. E git davet et kullarımı. E beş vakit namaz meselesi. Gidiyor geliyor elliden beşe indirilene kadar şudur dur budur. Bütün meselelere bakıyorsun bir yerde şöyle bir Yahu bir huzuruma bakayım. Diyemez yani. Çünkü kucaklamış ümmeti sırtına almış. Ne olacak? Namazı bitiriyor Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Sabah Cebrail Aleyhisselam diyor ki allah Teala senel selam söylüyor. Soruyor seni ağlatan nedir? Mevla da böyle hep sorar. Mevla'nın hikmeti. O da diyor ümmetimi düşünüyorum diyor. Yani bu bu peygamberlerin durumları karşısında bizim ümmetten de benim durumum ne olacak? Diyor ki Allah Teala buyuruyor ki inna sen urdike fi ümmetike ve la Üzülmesin, ağlamasın. Ümmeti hakkında onu üzmeyeceğiz. Ne istiyorsa onu razı edeceğiz. Şimdi bu durumda mübarek bu gecede yani aldık bir müjde ki bizi bırakmaz herhalde. Bırakma ayet var Rabbin sana ne kadar verecek sen razı olana kadar e şimdi bu ne ümmetimden bir kişi cehennemde kalsa ben razı olmayacağım cennette nimetlenmeyeceğim diyor ya ha, o zaman bir mesele kaldı ümmetinden olarak ölmek lazım yani imanı kurtarabilmek lazım. Ne kadar günahkar olsak da din dairesinden dışarıda ehli sünnet dışında ölmemek lazım. Çünkü ehli sünnet dışında ölürsen onun da yapacağı bir şey kalmıyor. Buraya dikkat et. İçkin var, kumarın var, faizin var, fuhşun var, neyin varsa var. Allah'ın var, peygamberin var. Tövbe kapsaç ve Veya şefaat var ahirette veya cehenneme bir girsen de çıkmak var. Ama şimdi ehli sünnet dışı, yani din dışı hepten bıraktı. Ehli sünnet dışına dikkat edin. Yani Tirmizi hadislerinde İbni Mace bütün hepsinde menfarakal cemaate cemaatin ehli sünnetin inancından şibran karış ayrılan karış taqat halaribet-i İslam'ın İslam ipini boynundan çıkartmış oldu. Bakın din adına bugün birçok gruplar ehli sünnet dışı akımlar var. Millet bunların peşine gidiyor. Bir adam kader alın yazısı yoktur, kadere inanmak mecburi değildir, fuzuli fazlalıktır, amentü de kader diyorsa Mustafa İslamoğlu gibi. Bu itikat adamı eli sünnetten çıkar mı? Dinden çıkardığını da söyleyen alimler var. Ebu Davud hadisinde, Ebu Davud ya hadis sana söylüyorum sana. Mustafa İslamoğlu için yazılmadı ki o hadis. Tam bu beri geliyor. El kaderi mecusi azil ümmeti. Kader yok diyenler bu ümmetin mecusileridir. İmmerizu felâ Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin. Ölürlerse cenazene kılmayın. Ve hakkunayla Allah'ın yahşorun muhaddeccal. Deccal çıktığı zaman kaderi inkar edenler onla ilhak olacak, deccala iman edecek. Deccala kavuşmadan ölenleri de mahşerde deccala ilhak etmek Allah üzere de hak olsun diyor e bu daha mutatışı okuyorum ben sana bir şey okumuyorum adam kadere fuzulü fazlalık diyor şimdi sen bu kafalara gidersen korkarım namazlı abdestli hacı hoca geçinirsin İslami gazetelerde köşe yazarı diye bilmem nerelerde ahkam kesersin mücahitlik bilmem nelik satarsın öbürü meyhanede kerhanede sabaha kadar sızar ama amen billahi doğru okur ve bil kaderiye de iman eder o adam imanını kurtarır da sen kurtaramazsın ben sana söylüyorum. Gitmeyin bu sapıkların peşine. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini kurtarır. Cehennemden alır. Ama sen de yardım et be mübarek adam. Ehl-i sünnetten ayrılma. Bari inancında ayrılma yahu. Hadi amelinde bozukluk var. Bunun delili nedir bu konuştuğumun? E yine bir hadis-i şerifte sahite geçiyor. Havzu Kevser'in anlatıldığı bahiste e, dört tarafında dört halife efendim sallallahu aleyhi ve sellem Havzu Kevser'den gelenleri eliyle mübarek içireceğini vaat ediyor ve beyan ediyor. Sonra diyor ki bazı ümmetlerim havzımın başına gelecekler. Nasıl bir mahşer? 50.000 bin sene süren güneş tavan boyu yaklaşmış millet ter göllerine boğulmuş ciğerleri patlamış dudakları parçalanmış su su su Havzu Kevser'den bir şerbet içse ebedi susamıyor bir daha. Ebedi susama diye bir şey yok. Ama oradaki susamayı tarif edemezsin mahşerin. Allah mahşerin susuzluğundan muhafaza eylesin. Onun için. E, ma, böyle, zemzem suyu ne niyetle içersen diyor ya. Evliya Allah'tan bazıları yani bir Hacer olur, İmam Suyut'u falan. Bazı büyükler ne diyorlar? Belki de İbni Abbas'tır. İnne, inne ma, ne, ben bu zemzemi kıyamet gününün susuzluğu için içiyorum diyor. Çünkü şimdiden o niyetle içiyor ki. Bak bir şey daha öğrenmiş olduk. Ben bile daha henüz bu kadar bunu okudum anlattım. Bu niyetle içmedim ha bak nasip. Nasip yani. Kıyamet günü susamayayım diye içiyorum diyor. Bu öyle bir acayip bir niyet ki mahşerde yani havz-ı kevserden içene kadar susuzluk çekmeyeceksin. Ama öbürleri havz-ı kevserden içene kadar adamın canı çıkıyor zaten. Fakat içmeye geliyorlar diyor havzumun başına. Ben de onları görüyorum fakat melekler onları uzaklaştırıyorlar. Kovuyorlar. Ne gibi? Arabistan'da su az olduğu için yabancı develeri ne yapıyorlar? Adamın kendi beş on devesi var, su ona zor yetiyor. E bir de başkasının devesi karışıyor araya, o başkasının devesini havuzdan kovuyorlar çünkü. Kendine lazım su. Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi benim havuzumdan kovuluyorlar. Ben de üzülüyorum, ey Allah'ın melekleri bırakın gelsinler, onlar da benim ümmetlerim içireyim diyorum. Fakat melekler diyorlar ki bunların senin havuzundan içmelerine izin verilmiyor. Neden? Sen biliyor musun senin arkandan senin dinini nasıl bozdular? Ne bidatler yani itikad bidatı. Ne bidatlar çıkarttılar? İşte kaderi inkar şunlar bunlar. Birçok şeyi inkar ettiler. Ya Allah Teala'nın her şeyi bildiğini bile inkar ediyorlar. Tefarruatı bilmez diyorlar bu mu'tezile kafası bunlar. Bulan mu'tezile kafasıdır. Teferruatı Allah bilmez diyor. Cazi Bayındır diyor ya senin evleneceğini kime, hangi kızla ne bilsin Allah? Yavrum diyor. Çünkü mutezile kafası. E, teferruatı Allah bilmiyor. Allah'a tenzih ediyorlar. Allah benim kimle evleneceğimle mi uğraşacakmış? Allah çok büyükmüş. Allah Teala uğraşmıyor ki bundan. Yani meşgul olmuyor ki yorulmuyor ki yani. Meşgul oluyor desek tamam anlarız. Meşgul olmuyor ki. Her şeyi zaten o yarattığı için biliyor. Yaratan bilmez mi diyor kendisi? E zaten o yaratmadan olmuyor ki bir şeyi. Yarattığında nasıl bilmesin yani? Bu kadar saçma sapan efendim adamlarda itikatlar var. Onun için biz şu eli sünnetten ayrılmadıktan sonra günahlar bizi Resulullah'tan ayırmayacak inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Günahlardan uzaklaşalım ama yine de o bizi bırakmayacak inşallah. Bu sevgi ama tabi e, bu sevginin mükafatı mesela adam geliyor diyor ki sahabeden Enes Radyalı anlatıyor tabii sahabe belki bedevilerden de biri de gelmiş olabilir çünkü diyorlar ki sahabe biz diyorlar yani mescit halkı çok soru soramazdık ve utanırdık ve haya ve edep tabi ayetlerde edep getiriyor işte sesinizi yükseltmeyin şöyle konuşmayın böyle oturmayın birçok ayette de evine girmeyin falan yani evine girerseniz işte işiniz bitti mi beklemeyin falan edep çok ee, Sahra'dan bedeviler geliyor bedeviler gelince onlar acayip acayip sorular soruyor. <gülüyor> Bu bedevilerde de bir acayip adamlar var. Tabi bedevise de yani sahabe olduktan sonra benim başımın tacı. Ne demek bedevi ben? Elini ayağını öpeyim alayım suyunu içeyim bedevini sahabe olduktan sonra. Ama sahabe diyorlar ki biz diyorlar bekliyorduk öyle biri gelsin de onlar soru sorunca biz utancımızdan soramadığımız birçok konu meydana çıkıyor. Fakat tabi terbiyesizleri de var bazı terbiyesiz davranıyorlar sonra tövbe ederse şey ne alem. geldi mesela bir tanesi diyor ki benim diyor iki deveyle gelmiş işte de, buğday mı ya? o zaman buğday çok yok arpa marpa bu diyor develerimi yükle diyor kendi malından vermiyorsun ya diyor babanın malı da değil diyor Allah'ın beytül malı diyor e şimdi Hazreti Ömer ne yapsın bunu e ne yapsın işte Hazreti Ömer bu adam ama böyle yani şekil bu Ebe efendimiz sallallahu aleyhi ve sellevin karşılaştığı e, adamlardan hallerden bazıları baba sen diyor kendi malını mı veriyorsun diyor. babanın malı diyor ki diyor. Resulullah sana biz olsak ne yaparız? Lan ne konuşuyorsun sen bir şunu siz dur şunali geçin defol. Ne terbiyesizlik bu? Peygamberlik makamına karşı falan. Değil mi? Ne diyor? Nedir? İnne mani Abdun ve malı Çok doğru söyledi diyor. Ben kulum diyor. Abdullah Allah'ın kuluyum diyor. Mal da Allah'ın malı. Çekti arı şeylerden diyor. Bir de çekiyor böyle. Efendimiz Aleyhisselam giderken bir çekti böyle. Efendimiz Aleyhisselam da kalın bir şey giymiş o gün. Yani burasında da izi çıktı böyle. Tabi sahabe-i üzüldüler etti Aman dokunmayın diyor. İltifat edin diyor. Gel buyur kardeşim diyor. doldurdu üstünü devesini malla Allah'ın şeylerle. He? Ama o zatta tabi ondan sonra Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyor. Ondan sonra şudur budur, yani bir kafirlik, münafıklık söz konusu değil, biraz adab bu muaşere sıkıntısı var. adab bu muaşere sıkıntısı var ama, konuşma şekli bu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahlak, ahlak, ahlak diyoruz. Ahlak kitabını okuyun, Ahlak-ı Nebi Resulullah Ahlakı'nı yazdık, İmam Şarani'nin kitabını tercüme ettim size. Orada okuyun ahlak. Bir tanesi geliyorum bir hediye getirmiş. Efendim sallallah sen de ona bir hediye veriyor. Ondan sonra eee adam bekliyor herhalde bir şeyler daha bekliyor falan. Diyor ki şey yaptın mı diyor? E, sana karşılığını verebildim mi diyor? O kişiye soruyor. Diyor ki ya işte bu bedevilerin böyle şeyleri var. E, la diyor. Bana bir iyilik yapmadın diyor. Albiki bir şeyler verdi ona. Vele acımdı. Hiç bir güzellik de yapmadın diyor falan. Millet kalkıyor Müslümanlar, gazaplanıyor, kalkıyorlar. Hemen işaret ediyor. Küffu. Durun, durun, durun. Dur diyor. Bak diyor. Bu siz diyor anlamadınız bu kardeşimizi. Sen gel, biz eve gidelim diyor. Alıyor onu eve götürüyor. Kendi evine götürüyor. Böyle diyen adamı. Bütün sahben o zorunda. Diyor sana al diyor. Fazla vereyim. Biraz daha fazla işte mükafat Yani artık para şu bu fakir yani adam tabii ona. Beytülbal'dan, zekattan vesaire veriyor. Tamam diyor Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Şimdi diyor memnun oldum diyor. Diyor ki tamam da sen şimdi diyor çık diyor sahabenin kafası biraz bu işe kızdı. Ee, bunların göğsünde sana karşı bir kin e, e, doldu. Seninle beraber çıkalım. Sen de ki diyor ben razıyım. Bana verdi ben razı oldum de diyor. Yani ona karşı sahabenin kalbini düzeltmeye uğraşıyor. Öylece, e, çık, e, çıkartıyor onu ondan sonra diyor ki ben sana diyor hani burada verdim biraz bir şeyler sonra sen e, onu beğenmedin ya diyor evet sonra seni eve götürdüm evde sana başka şeyler de ilave ziyade verdim falan sonra sen razı oldun değil mi diyor evet diyor razı oldum diyor çok a, Allah razı olsun diyor sen bana verdin diyor ondan sonra hadi onu uğurluyor peşinden sahabe kirama dönüyor Ya sizinle diyor sizin şu durumunuz yani onları zor durdurduk kalktılar adamı öldürecekler e sizin şu durumunuz neye benzer diyor adamın devesi kaçmış adam devesinin peşine koşmuş devesini yakalayayım derken başka birileri de deve, hani kurbanlıklar kaçıyor ya her bayramda o kaçtığı zaman yakalamaya çalışanlar kurbanı daha da boğaları daha da kızdırıyorlar hayvan daha da fena kaçıyor ya sizin diyor durumunuz neye benzedi adamın diyor Devesi kaçmış, deve de öyle uysal hayvandır bakmayın. Deve bir çok huysuzlaşırsa adamı öldürür yani. Deve çok kızdığı zaman şey bir hayvandır. Zarar verecek bir hayvandır. Kaçmış devesi diyor. O kovalayıp yakalayayım diyenler de daha beter kaçırıyorlar onu. Sonunda adam baktı ki deveyi bu vaziyette yakalama imkanı yoktur. O kovalayanlara dedi ki hele durun bakalım ya. Bırakın şu benim devemi ya. Yine benim devem benim lafımdan anlar ya. Dedi diyor. Milleti kenara çekti. Diyor deve de yani o koşuşturmacaların deve de yorulmuş falan ama öbür adamlar devreden çıkınca deve yine sahibine daha munis davranıyor ondan sonra şimdi diyorum, ben sizi bıraksaydım şu adamı eve çağırıp da şu işi yolda koymasaydım adamı öldürseydiniz adam cehenneme girmiş diyor şimdi bunu cehenneme mi göndermemiz lazım da halini hatırını soracaksın dinleyeceğin, derdini dinleyeceğin ama adam terbiyesiz davrandı e ne yapacak ne yapacağız adam terbiyesiz davranabilir yani onların bazı huylarında öyle cefa var yani hızat var, katılık var, kabalık var. E şey e, çöl adamı. Çöl adamı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir ahlak? Nasıl bir ahlak? Yani çünkü neden bir kişi cehenneme gitmesin? Bilme müminîne rahûfur rahîm. İnananlara. Çünkü adam Müslüman. Adam Müslüman bir defa. Artık Müslüman olduktan sonra adam ne yaparsa yapsın her hakareti kabul ediyor ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Esirgeyicidir, acıyıcıdır. E, bu adetlerin sırrı nedir? Şimdi adam geldi diyor yine böyle bir zat. Dedi ki: Mete saatu ya Resulullah. Kıyamet ne zaman kopacak?" Buyurdu ki: Sen ne hazırladığında da soruyorsun." dedi. "Ma adetula. Min ve la ve la Çok namaz, oruç, sadaka hazırlamadım." "Velakinni uhibbu ve "Lakin ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi diyor. Şimdi bu Hazreti Enes diyor ki sahabe olarak biz bu kadar hadis dinlemişiz ki Hz. Dennes 10 sene yanında hizmet etmiş en büyük ravilerdendir. Ben biz sahabe olarak bu hadise sevindiğimiz kadar hiçbir hadise sevinmedik. Hiçbir hadise. Çünkü ne diyor? Ben Allah Resulü'nü seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona ispatın var mı? Alametin var mı? Sadık mısın? Değil mi? Nasıl sevgi bu falan hiçbir şey demedi. Adam sadece bir iddia ortaya attı. Ne iddia? Şimdi biz de aynı bu iddiayı ortaya atabilir miyiz? Atarız ne var? Allah'ı seviyor muyuz? Seviyoruz. Resulullah'ı seviyor muyuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Seviyoruz. Bize de Resulullah şu anda burada olsaydı bu soru cevap aramızda geçseydi cevap aynı olacaktı bu cevap. Ente me amen ahbebte. Sen sevdiğinle beraber olacaksın. Evet. O zaman Hazreti Enes'ler de kendilerine pay çıkarıyor. Ne diyor? Biz bu Bekir'i seviyoruz. Amelimiz yetişmiyor. Ömer'i seviyoruz. Amelimiz yetişmiyor. Hazreti Enes biz de Hazreti Enes'i seviyoruz, amelimiz hiç yetişmiyor. Ama o da kendine göre tabii bir önünde eftal olan zatı koymuş. Ama diyor, bak yine de Hazreti Enes'ler ne edepli insanlar ki, hani biz Resulullah'ı seviyoruz, ondan beraber olacağız yine demiyor da, yine bir aşağıdan biz de Ebu Bekir'i seviyoruz, demek onunla olacağız. Yine kademeyi muhafaza ediyor tabii edep meselesi. Yine edep meselesi değil mi? E şimdi biz de Efendi Hazretlerimizi seviyoruz inşallah. Onlarla beraber oluruz. E o da efendi babayla beraber olur. Siz öyle birbirine bağlanır, gider. Ama şimdi kalkıp da e, hava yani şey demez ki ben cennette kahvaltı Resulullah'ın yanına giderim falan. E böyle de bir hareketler tabii edebe uygun bir şeyler. İnşallah gideriz. Ama şimdi böyle kademeyi aşıp da böyle yüksek seviyeden konuşmak da edebe uygun değil. Hemen bakazete dikkat et. Biz de Ebubekir'i seviyoruz diyor. O diyemez mi ki ben Resulullah'ı seviyorum. on senede hizmet etmişim falan. Fakat yine halifesinden aracı aracı aracı vesileyi aradan kaldırdın mı sen de ortadan kalkar gidersin. Allah bizi hayırlı vesilelerle uğraştırsın. Amin. Evet. Şimdi sevginin sevabı sırf seviyoruz kuru kuruya diye kuru, ya, kuru, kuru ya demeyelim yani. Çünkü kuru kuruya olsaydı bu kadar da burada oturur muydunuz? Çay yok, çorba yok, bir şey yok. Kapıda blokum yiyeceğim diye ya adam iki, dakika, iki saat oturur mu ya? iki saatte yoldan geldi gitmesi 4 saatinize patladı sizin. Ya bu da bir sevginin göstergesidir. Sevmeyen burada gelir oturur mu her hafta? Allah Resulü için oturur. Bak kaç tane hadis-i şerif okunuyor yani. Sevginin sevabı var mıymış? Sen sevdiğinle berabersin diyor. Daha da sevap arıyorsun. Ha. Abi, öbür hadis-i şerif. Hazreti Hasan Efendimizle Hazreti Hüseyin Efendilerimizin elinden tutuyor. Mehab beni. Kim beni severse ve habba zeyni bu iki torunu mu Hasan ile severse bu Tirmizi hadisi ha öyle rastgele bir hadisi değil ve eba umma, babalarını severse Hazreti Ali Efendimiz ve umme umma, annelerini severse bu sevgi ne acayip bir şey sırf sevgiden gidiyor bakın hiçbir amel şartı yok Tabii ki seven sevdiğine itaat eder falan ayrı davalar onlarda ayrı bir ders Fatıma annemizi severse yine. kâlemâiye o benimle beraber olacak Şimdi beraber olacak tamam. Çünkü cennet, cennete giren Resulullah'la beraber Rasulullah Resulullah nerede? Sallallahu aleyhi ve sellem cennette. O da Resulullah'la beraber cennete giren herkes onunla beraber. Ama yetmedi. Fi dereceti evvel kıyameti. Kıyamet gününde benimle beraber olacak. Nerede? Benim derecemde. Ya bu şimdi biraz izahı zor. E çok da sevenler var. Ee, tabii sadece Ehli Beyt'i seviyorum bir Ebu Bekir'e Ömer'e sövenler onlar zaten havuzdan havuzun başına gelmeden kovulanlardan, senden sonra neler uydurdular denilenlerden Allah bizi muhafaza etsin. O kesimden değiliz. Ehli Beyt'i çok seviyoruz ama sahabenin cümlesini seviyoruz. Sahabeden bir tanesinden dahi efendim e, kötü bir ifadeyle bahsetmiyoruz. Evet. Bu sevgi inşallah bizi Cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin derecesine ulaştıracak. <gülüyor> <gülüyor> Ebu Reyhan radıyallahu anh ta rivat edilen bir adet içerim. Mineşeddi ümmeti ilihubben. Beni en çok seven ümmetlerimden bazıları benim dönemimde yaşamayacak. Beni en çok seven ümmetlerimden bazıları. Tabi sahabenin sevgisi çok üstün seviyede. Sahabenin sevgisi konuşulacak gibi bir şeydi yani. Ebu, Kuhafer, Ebu Bekir Efendimiz'in babası Mekke fethi günü Müslüman oluyor, getiriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniyor. Ya niye getiriyorsunuz yaşlı adam? Biz giderdik ona diyor. Getiriyorlar Müslüman oluyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in böyle bir özelliği var. Sahabe arasında bütün sülalesi Müslüman olan bir tek Hazreti Ebu Bekir var. Efendimiz'in bile bütün sülalesi Müslüman olmamış. <gülüyor> yani amcası falan. Ebu Bekisutluk'un hepsi Müslüman olmak lazım olur Çok gayretli yani bu işe tabi hizmet ettiği için tabi herhalde ondandır. Ama şimdi babasının Müslüman olması kadar ki vefatı yaklaşmış ebedi cehenneme odun olacak yani kafir olarak ölmesi halinde. Ebedi yani çıkışı yok. Ebu Bekisutluk Efendimiz'in babası Ebu Kuafi Hazretleri, Müslüman olmuş getirilmiş yaşlı sakalı falan bembeyaz. Hatta ona buyurmuş ki biraz kına sürüp de şu beyazlığı biraz kına ile sarılat yani çok yaşlı durmasın diye. Efendim Suat Seyyem onun da biraz şeyini de karizmasını da düzene sokuyor yani. Diyor ki biraz kına sünnettir. biliyoruz çok beyaz oldu mu hafif kına ile ne olur o? Sarılaştırılır. Ama siyah kına kullanılır mı? Siyah caiz değil ha. Şimdi kına diyorlar sipsiyah boyamış. Bu kına diyor. Allah Allah. Ya kınanın siyahu yoksa ya boya katmışlar da siyah oluyor. Kına aslı rengi belli. Hinnâ Arapçası. Ondan sonra seviniyor. E, tabii ki e, çok seviniyor. E, ha, e, Hazreti Bekir Efendimiz de e, tabii sevinir ama o arada böyle bir dertleniyor falan. Niye dertleniyor acaba? Aynı şey Hazreti Ömer'e de oldu ama Hazreti Ömer'in tabii babası hakkında bu tahakkuk etmedi ama konu geçti. Diyor ki ya Resulallah vallahi diyor e, yani arada kalsam diyor senin amcan Ebu Talip bir Müslüman olsaydı benim babam mı Müslüman tercih meselesine kalsaydı senin amcanın Müslüman olmasını tercih ederdim. Ay ne alaka? Ne alaka diyor sen amcam Müslüman olsaydı daha çok sevinirdin diyor. Onun için diyor. Ya orada babası Müslüman olmuş, de ebedi kurtulmuş, sahabe olmuş. Babası sahabe olmuş yani. Ama o sevincini gölgeliyor. Niye? Ebu Talip seni sevindiremedi diyor yani. İşte bu sevgi bu sevgi bu. Sen kendi sevinçli gününde herkesin derdini unutuyorsan... O sevgi samimi değil. Sevdiğinin mutlaka derdini devamlı dert edeceksin yani. Hazreti Ömer de aynı şeyi söylemiş. Hazreti Abbas'a söylemiş o da. Ey gidi Abbas dedi. Senin Müslüman olma Hazreti Abbas'a nasip ol. Ebu Talip meselesi de ince bir mesele. Ebu Talip hakkında da bayağı uzun bir bölüm yazdım. 700 sayfa kitap hazırladım. Şimdi şey, şey çıktı. Matbaalar, yeni kanunlar çıkmış. Yetiştiremedik. Bandrolleri çıktı. Kandili yetiştireceğiz. O gece de mübarek orada... Efendim çok kalabalık oldu. Bu hangi? Nerede kitap? Yok yok şu kitabı nerede? Buraya da koymuşlar ben de bunu kaldırıyorum. Bu da dürüm mektummuş bu eski ya. 60. kitabımız çıktı. Mevlüt ayının adağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adak ettiğimizde o arada anne babası meselesine başladık. Kitap uzadı 600-700 sayfaya gidince çok ilim açıldı. E dedim bunları yazalım Müslümanlar okusunlar. Ondan, onu biraz gecikti biraz. Ama o arada bu salat selamlar, Efendimiz'e çok e, faziletli salat selamlar, Ahmet bin İdris Hazretleri, İdrisiye Tarikatı, bunu anlatırım kısaca. Bu, e, efendim, risale çıktı. Bundan sonrakinde, yani, belki Mustafa Aleyhisselam reddiyesi hazırlandı, onu hazırladıydım. On sonra çıkabilir, anne babasının kurtuluşuna dair, oradaki son bölümde ne yaptık? Ebu Talip bölümü. Ebu Talip hakkındaki rivadeleri okursanız, çok şaşırıp kalacaksınız yani çok şaşırıp alacağınız rivayetleri koydum yani. Artık orada hakemlik yapmak bana düşmez. Şu görüşte var, bu görüşte var, iki görüşü de söyleyeceğiz. Ama zaten aleyhinde hiçbir şey konuşamayız çünkü çok hizmeti var. Ama diyor ki Hz. Abbas'a, senin Müslüman olman, Hattab'ın Müslüman olmasından beni daha çok sevindirdi. Hz. Ömer diyor. Niçin? Çünkü benim babam Hattab'ın Müslüman olmasındansa Resulullah hangisi daha sevinçli gelirdi? senin amcasının Müslüman olması onun için ben daha çok sevindim İşte sevgi yani sahabedeki sevginin şeyi tartışmasız bir hanım ensardan bir hanım Uhud günü babası ölmüş şehit olmuş kardeşi şehit olmuş kocası şehit olmuş 3 tane şehit gelenlere Uhud'dan Medine'nin girişinde karşılıyor mahve Rasulullah. Resulullah Resulullah ne yaptı diyor Allah sellem yani durumu nedir? Çünkü Resulullah'ın da vefat ettiğine dair şeytan olaylar çıkarttı falan. <gülüyor> Diyorlar hayva, birhamdülillah. Allah'a hamdolsun, iyidir durumu. Ya diyor bana göstermedikçe ben rahat edemem. Ya baban ölmüş, kocan ölmüş, kardeşin ölmüş. Evet. Resulullah ne yaptı? Gelene gidene Resulullah ne yaptı? Diyorlar iyidir, görmeden durmam diyor. Bana göstereceksiniz. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyorsa oğuttan işte, artık biraz geç geldi. Tabii gün bayıldı, ayıldı, biraz toparlandı, geldi. Medine'ye girerken ne diyor? "Küllü musibetin badeke, celalün ya Resulallah." Babam, kardeşim, kocam ölmüş. Sen sağsın ya. Senden sonra her musibet hafif gelir ya Resulallah. Kadın. Ensar'dan kadın. E, sahabe olmak başka bir şey. Niye Eveyşel Karani o kadın kadar makamı yok? Sahabedi Ömer İbni Abdülaziz niye o kadın kadar makamı yok? Sahabe değil. Sahabeyi anlamak lazım ama o sevgi farklı bir sevgi yani. Hazreti Ömer Efendimiz gece biliyorsunuz Medine'de gece bekçiliğini kim yapıyordu? He? Medine'de İslam Devleti Teşkilatı'nda gece koruma bekçiliği kim yapıyordu? Hazreti Ömer ya ne zaman teheccüd kılıyorsun? Ne zaman Kur'an okuyorsun? Ne zaman zikir yapıyorsun? Her şeyi yapıyorsun be ya Ömer. Radıyallahu teala. Gece bekçisi ne yapıyor. Evleri gider, kapılarda bakar. Baktı bir evde bir ışık yanıyor. Diyor ki, e, dedi ki burada bakalım ne var? Çünkü orada mesela hasta mı var, aç mı var, bir şey var. Yani gece, ışık işte gitti. Baktı, yaşlı bir nene var. Yok ihtiyar. Yün, gece o saatinde az bile bir ışık yakmış. Yün eğiriyor. Yün eğiriyor, bir anda diyor. Alâ Muhammedin salâtü'l-ebrâri <gülüyor> sallâ aleyhi tayyibûne lehiyâru. Kad küt bil el ve habibi ne beyiter okuyor bak kadın koca sahabe-i kiramın yaşlı bir nenesi, kurban olalım bütün edebiyatçılar onun bir şiirinin beytinin yarısına bütün dünya edebiyatçıları feda olsun değil mi gece ne vaktinde ne diyor bütün iyilerin salatı Muhammed'e olsun sallam. bütün hayırlı kullar ona salat etsin ya Resulullah sen seherlerde ayaktaydın, ağlıyordun, dua ediyordun. Ne zaman öleceğim de sevgilimle cennet yurdunda birleşeceğim diyor. Hazreti Ömer de kapıda başladı ağlama. Tabi ona da içeri girmedi de nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor? Efendim uzun bir kıssa. Yani yaşlısı böyle, genci böyle, kadını böyle, erkeği böyle sevmişler. Ama tabi onun güzelliği, onun üstünlükleri, onun faziletleri biz de görebilseydik Sabe ki o sevgi mutlaka bizde de oluşurdu. Çünkü o görmenin de verdiği ve beraber olmanın, sohbetin, sahabe sohbetten geliyor. Değil mi? Duymakla görmek bir olmaz. Biz 50 sene, 100 sene siyer okusak, faziletini anlatsak, ahlakını anlatsak yine bir hadis-i şerif önümüze gelir. Orada bizi durdurur. Leysel habaru kel Duymak görmek gibi olmaz. Bir hadis-i şerif gelir, bizi tutar. Çünkü biz göremedik. Göremedik. Ama görenleri görenleri görenleri silsileyle gördük. Yani şurada 36, 37 falan bakıyorsun, bir hadis silsilesinde, bir tarikat silsilesinde falan, bu silsile bakıyorsun, bir şehitler silsilesinde bakıyorsun, torunlar itibariyle 36, 40 arası bir şeyle halakanın zinciriyle göreni göreni göreni görene de müjdeler olsun. Ve beni göreni cehennemin yakması haramdır diyor. Rebi adet şerif gördüm şimdi. Burada tabii göreni görene de bu iş gider mi? E şimdi öbür hadiste Tuvalime e göreni görene görene göreni görene git git git müjde devam ediyorsa öbür hadiste de görene cehennem haramsa biraz şu görenleri görmeyi artıralım inşallah. He? Silsile. Ne mühim mesele bu İslam'ın silsilesi ya? Elhamdülillah ipsiz sapsız, ipi sapı, kopuk adamlardan değiliz. En azından bir bağlandığımız bir ne var? Zincirin halkaları var ya. Bu ne büyük bir fazilet. Hazreti Ali Efendimiz'e soruyorlar. Siz Resulullah'ı ne kadar severdiniz? Şimdi Hazreti Ali Efendimiz ne kadar kısa bir şey anlatmış. Kâne vallâhe habbe eyleyne. Vallahi o bize daha sevgiliydi. Neden? Min envalina mallarımızdan. Bu mallarımız deyince zaten biz otomatikman Tam mal dediğim mi biz otomatikman ne yapıyoruz orada? Bir çözülüyoruz yani. Bazı adam arabasını sevdiği kadar şey yap, sünneti sevmez ya. Sünneti seveyi arabasına takıldı ve takıldı. Bir cep telefonu almış, onu böyle şey yapacak, az daha sakalı şerif gibi ziyaret edecek, kılıflar şeyler, naylonunu çıkartmıyor bilmem ne, değmesin şeyine. Ya takıntı da ufak tefek işler böyle. Yani malını malına düşkünlüğü ya. Yani. Ya kardeşim Nedir ya bu? Öbürü de gitmiş oradan. Diyeceğim yani ne diyeceğim şimdi Aa, terbiyesiz konuşmayayım biraz. Ne kadar terbiyesiz konuşsan caiz ama bu adama. Ya diyor Muzakalı Şerif nedir diyor ya? Kıl diyor bu ya. Ne ziyaret ediyorsunuz bunu diyor. Vay selefi kafalı seni ya. Bu ne biçim laf ya? Geçen bizim kız anlatıyor benim çocuk şeyde küçük yani okuldan Efendim sallallahu sakallı ve sakalı şerifi, saçı şerif getirmişler ziyarete. Ya diyorum ki bunlar, demek ki adam yaşlanmış falan sapıtmış diyorum da yani adamın fıtratından demek çocukken de sapıta bile. Diyor, biz diyor böyle diyor, bütün çocuklar ziyaret ediyoruz, öpüyoruz falan diyor. Geldi oradan bir çocuk diyor, o da daha ergenliğe ulaşmamış yani. Demesin mi ki, yani adamın saçı demiş ya, ne bu kadar demiş ya, çocuk çocuk! İşte demek ki yani marazlı olacak olan o çocukken de marazlı. Fıtratı bozuk ya. Adamın saçı demiş ya sakın. Ne demiş bu ya? Şimdi bizden doğanlara bak. Bizden doğanlara bak. Yani nasıl böyle saygı, sevgi, sakalı şerifçi. Eşini bir de ki artık anasını babasını bilmiyorum kimdir Allah islahiyle sen. Ama Resulullah'ın saçına sakınlar. Çocuk olduğu halde terbiyelik yapabiliyor nasip meselesi yani bu sevgi de herkese nasip olmuyor bu sevgi meselesi evet vallahi bize diyor mallarımızdan daha sevgiliydi çocuklarımızdan daha sevgiliydi çocuklarımızdan çocuktu çok önemli annelerimizden babalarımızdan daha sevgiliydi şimdi Hz. Ali bunu diyor ama bunu hayatında tatbik etmiş insan tabi ki her şeyini feda etmiş Hz. Ali'nin babası zaten kim Ebu Talib bu bu Talib'in işine ben akıl erdiremedim ama çok güzel şeyler yazdım çok sırf onu okusanız aklınız şaşıracak şeyler var şimdi onları hepsini söyleyemem de bazısı şey değil uygun değil ama diyor ki e, mesela Cafer e, Aziz kardeşi diyor e, Efendimiz çağırıyor onu işte iman et bana sen onu dinle diyor o doğru yapar git diyor namaza git onun yanına çabuk git safa git. E şimdi oğullarını da gönderiyor namaza şey yani öyle şey yaptı işte. Efendimiz'i müdafaa edebileyim diye bazı şeyleri katlanmak zorunda da kaldı çünkü. Ebu Cehil'lerle baş etmek zor yani. Ne siyasetler de yaptı tabi bu Talip. Ama ince bir mesele nasip meselelerine gel gelirsek yani. Babamızdan daha sevgili. Tabi babasından daha sevgili. Babasının yanında durmadı ki Resulullah'ın yanında durdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz'i bilmiyor musun? Vefat ettiğinde bile gitti diyor. Benim diyor babam diyor yoldan çıkmış babam diyor öldü diyor ne yapacağız diyor yoldan çıkmış yani hani son nefeste iman kelimesi söylemedi diye öyle söylüyor git dedi sen onu dedi ört dedi yani defnet dedi falan kendisi katılamadı tabi orada da başka meseleler var yazdım onları sebebi bazı rivahatler farklı babamızdan bize daha sevgiliydi ona ne şüphe ama en son bir tespit yapıyor hepimize dokunduruyor ve minel mail baridi alezzame şimdi bak ağzım gripten hararetim çok dudağım şey yapmış ders arasında pek içmek istemiyorum şey olmasın feyizine mani olmayalım dersin diye içmiyorum su falan ama yapış yapışım şimdi bunun kaç kat arttığını düşünelim şeker hastalığına ilk yakalandığım zamanlar hasta olduğumu bilmiyordum iki sene kadar çok zayıflarken falan ya şimdi öyle bir susuzluk çektiğimi biliyorum ki demek 300 400 falan oluyor veya belki 500 falan da olduğu oluyordu Ha, haberim de yok ya şimdi insülin kullanmıyorum hap kullanmıyorum bir şey yok ya şimdi burada su içiyorum buradan su şuradan inerken bura yine yapışıyor ya diyorum öyle bir tabirim vardı da hatırlıyorum şimdi o tabiri buradan aşağı diyorum hortum veya da ırmağa bağlasan ırmağa bağlasan hararet geçmi ben yani böyle sızlıklar çektim o zaman tam anlamadık hasta olduğumuzu belki tedavi olsan o kadar çekmezdin ama Birkaç zaman çektiğim biliyorum. Susuzluk zor iş. Düşün ki çölde su bitmiş. Depoda bitmiş. Vücutta bitmiş. Kurumuş. Ciğer kurumak üzere. Bitti. susanı bir payı var. Onun o pay bitti mi zaten ölüyorsun. O zaman bir serin su gelse. Bir de serin. Normal su bile adama hayat ama bir serin su gelse. O serin su ne kadar sevgili? Vallahi Resulullah bize daha sevgili. He? Ama şimdi bu adamlar... ...bunu ispat etmiş adamlar. Yani... ...Bedir'de, Uğut'ta, şurada, burada... ...bilmiyor musunuz? Suyu gördü... ...biri efendim... ...kırbadaki suyu... ...sahabey biri götürüyor işte... babasını mı ne... ...yakınını ararken buluyor... ...kanla kanla bile şey... ...durduğun yerde su kaybı değil... ...kanlar gitmiş... ...kangavan içinde ölmek üzere... ...ağzı kurumuş, çatlamış... ...bir damla su verecek oradan... ...öbür arkadaşı oradan su diye bağırıyor... Bu meşhur bir siyerdeki hadisedir. Ne yapıyor? Konuşacak hali yok. İşaretle diyor ki ona yetiş. Gittim ona diyor ölmek üzere su diye bağırıyor. Tam onun ağzına suyu dökeceğim zaten kırba da var bir kişiye yetmez azıcık bir su. Başka biri su dedi. O da ona işaret ediyor. Sahabedeki ve yufirûne alâ enfusiyum velevkâne bim khasasa Kendinde darlık, kıtlık, susuzluk olsa da kardeşini kendine tercih ediyor. Şimdi bu, bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sudan fazla sev sevmez olur mu? Müslüman kardeşini bile sudan fazla seviyor. Biz de Müslümanlar birbirimizi öldürüyoruz. Bu nedir ya? Bak Rasulullah sevgilerini bıraktık birbirini sevgilerine bak. Ondan sonra diyor üçüncüye diyor su diye bağırıyorlar yaralıların arasında. Üçüncüye yetiştim geldim tam ruhunu teslim etti artık ona su damlatsam ne yarar? Döndüm bari geriye ikinciye yetişeyim geldim o da vefat etmiş döndüm sonra babasına neyse ona yetişeyim bari geldim o da vefat etmiş üçü de bir damla suya kavuşamadan vefat etmişler yani birbirine gönderiyorlar bunlar böyle müslüman bunlar böyle insan onun için biz diyoruz soğuk sudan fazla severdik Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. şimdi onların sevgisine yetişebilir miyiz nasıl yeti yetişeceğiz nasıl yetişeceğiz Hz. Bilal Efendimiz vefat edecek hanımı oradan üzülüyor vah üznâ Vay benim üzüntüm diyor. Kocam Bilal vefat edecek. Onu da sevmez mi Hazreti Bilal gibi insanı? O da ne diyor? Ey gidi kadın diyor. Ne boş konuşuyorsun. Ey benim sevincim bayramım geldi diyor. Kadın da şaşırıyor diyor. Yahu diyor ne kadar ayrı kaldık. Yarına Muhammed'e kavuşacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlarına kavuşacağız. Sahabeye kavuşacağız. Hüzeyfe bin Yaman da radıyallahu anh aynı sözü söylemiş. Ölürken sevgi nasıl bir şey ya? Hiç korku bırakmamış. Yani ölüm korkusu hepimizin için yerleşmiş. Allah'ım bize de öyle bir sevgi versin ki ölümün korkusunu bile unuttursun Allah. Yarın Resulullah'a kavuşacağım, sahabeye kavuşacağım, evliyallaha kavuşacağım dedirtebilsek, diyebilsek o zaman ölümden korkar mıyız? Ama mesele öyle seviyorlar. Tabi sahabe-i Bir kadın geldi Ayşe, radıyallahu anh'a annemize Efendimiz ilk gömüldü. Ta ki Efendimiz hayatta olduğu için eş annemiz de orada odasında. Efendimiz onun odasına gömüldü. Eş annemiz orada oturuyor, yiyor, içiyor. kabri Şerif'te yanında yani. Ne acayip iş. Şey. Ona da nasip olan ki cenaze bulma. Ama tabii perde yapmışlar. Bir kadın geldi sahabeden olacak dedi. Ne olur dedi bir kabrini bana gösterir misin dedi. Dedi buyur göstereyim kabrini. Açtı perdeyi şöyle. Kabride toprak mübarek. Akik Vadisi'nden taşlar üzerine koymuşlar. Kadın başladı. Ağladı, ağladı, ağladı diyor. Orada yığıldı, öldü, kabrin üzerinde kaldı diyor. Sahih rivayet. Aşk, aşk. O Ravza arada sonradan da çok ölenler var. Hac Salih Efendi'yi okuyor musunuz bilmiyorum. He? Hac Salih Efendi'ye var herhalde. Böyle bir kere birisi ölmüş orada tam muvaciaya da salavat getirirken aşkından falan da Bu da gitmiş mübarek ya bir kişi daha burada böyle aşktan öldü de demiş, bununki daha güzel olmuş demiş, yüzüne bakmış. Böyle ölüyor. Şimdi de böyle yani, bu yakın zamanlarda da muacehede gelip ziyarette ölenleri duyuyorduk. Duyuyorduk. Ama muhabbet başka bir şey. zeyd bir desine sahabe-i kiramdan yakalandı. Müşrikler onu haremden çıkarttılar. Neden? Haremde adam öldürmeyelim diye. Onlar da hareme çok saygılı ya. Çıkarttılar nereye? Tenim'e. Tenim neresi? Ömre Mescidine gittiğimiz Azdehace Mescidi. Orası haremin dışında hareme en yakın yer. Oraya çıkarttılar. daracına geldiler. O zaman Ebu Süfyan Müslüman değildi. Sonra Müslüman oldu. Ey Zeyd dedi. Allah adına, o zaman yani Allah'a inanıyorlar biliyorsunuz. Allah adına sana ant veriyorum. Bak Muhammed'in yoluna girdin sallallahu aleyhi ve sellem onun peşinde dolaşırken şimdi yakalandın yakalandın şimdi göleceksin. çoluğun çocuğunu bir daha göremeyeceksin gencecik adamsın şimdi ister miydin senin yerine Muhammed dar asılsaydı sallallahu aleyhi ve sellem onun boynu vurulsaydı da sen de hanımından çocuğundan muhabbet etseydin şimdi isterdin değil mi şimdi müşrik kafası tabii o zamanki kafasını konuşuyorum şirk kafası ne yapamaz? Sevgiyi anlayamaz. Sevginin manasını anlayamaz. Hz. Zeyd ne diyor? Zeyd ibni Define bulabiliyor Allah'ın. Vallahi mavhibbenne Muhammednen ilâne fî mekânî lezî ve fî tusîbu şevketî ve nicâli süfî elî. Şu söze bak. Vallahi diyor. Ben ailemin çoluk çocuğumun yanında oturmayı bırak. Bırak evimde çoluk çocuğumun oturmayı bırak. Şu anda Durduğu yerde Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bir diken batacağına ben burada asılmayı tercih ederim. Yani canım gidecek ama ona diken batmasın ben ölürüm. Nerede ki o benim yerime burada asılsın? O durduğu yerde diken bile batmasın. Deyince Ebu Süfyan tabi meseleyi tahlil etmeye çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Valla Vallahi diyor Muhammed'in hesabının Muhammed'i sevdiği kadar dünya kuruldu kurulalı kimsenin kimseyi sevdiğini ne duydum ne gördüm ne işittim ki tespit doğrudur. Yani Adem aleyhisselamdan beri böyle bir sevgi sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisi ya vefat ettiği zaman Hazreti Osman Efendimiz dizleri tutuldu kalkamıyor. Hazreti Osman Efendimiz yürüyemedi cenazeye kalkamadı. Kalkamıyor yani o cenazeyi duyduğu anda ayağına şey geldi nüzül gibi vurdu yani Hazreti Ömer Efendimiz de aklına vurdu. <gülüyor> Hazreti Ömer dedi, öldü yeni keserim asarım. Musa gibi diyor turdağına gitti gelecek diyor kılıcı çekti. Ya koca Hazreti Ömer millet diyor ne diyor ya? Ama sevgi sevgi akıl bırakmaz. Ya yani o sonra bir tanesi ne diyor ya, ya Rabbi diyorum madem o vefat etti son gördüğüm görüşle kalsın bir daha da bir şey görmeyeyim de tam tamam kalsın dedi. Beni kör et dedi. Ve kör oldu. O anda kör olan sahabeler var. Kaç tane sahabe o anda vefat etti? Vefat haberini alır almaz vefat eden sahabe var. Kaç tane? Kolay bir şey değil. Çok büyük bir şey. Biz tabii o şeyi tatmadığımızdan şimdi bilmiyoruz. Ama o zaman da müşrikleri takip ediyorlardı. Bazı muharebelerde sahabenin davranışlarını sonra anlatıyorlardı. Efendim ne, nasıl anlatıyorlardı? Abdest suyunu yere düşürmüyorlar. Hepsi etrafında toplanıyorlar, bütün abdest suyunu ne yapıyorlar? Üzerlerine sürüyorlar, oralara ateş değmeyecekti. Bu Bukhari'de var, Bukhari'de, ey ee gidi İslamoğlu, ey ee gidi İslamoğlu. Diyor ki sahabe diyor, e, ne onun adı? E, avam, sıradan, kaba, vahşi şey yaşayışlı insanlar oldukları için. Böyle diyor, suyunu üzerine sürüyorlardı, şunu mu? Yahu senin o dediğin Bedevi'den gelen çölden gelen Bedevi değil ki. Onlar Hudeybiye sahibi. Bin beş yüz sahabe. Ağacın altında seninle biatleşenlerden Allah muhakkak razı olmuştur diye Kur'an'da isimleri yani rıza vasfıyla geçen sahabeler. Hudeybiye'de oldu o hadise çünkü. Allah razı oldu sahabelere kapaydılar diyor. Peygamber de onlardan rahatsızdı diyor. Ya Allah razı oluyor. Peygamber nasıl razı oluyor Sen Hangi Kur'an'ı okuyorsun? Senin kitabın başka mı ya? Hangi kitabı okuyorsun ya? Bu hadis bir hakkında. Elbis üzerlerine, abdest sularını üzerlerine dökerler. Ondan sonra bir tükürecek olsa asla mübarek tükürüğü yere düşmemiştir. Mutlaka biri alıp elbisesine üzerine mübarek tükürüğün. Sünkürecek olsa burundan. La havle ve la. Bir tükürüğünü, bir sümkürüğünü mübarek bulsak, yutabilsek. Cehennem değer mi bize daha? Halaka demi kebdi demi harramaki Allah lanetler. Kanın kanıma karıştı. Allah canlı cehenneme haram kıldı diyor Abdullah bin Zübeyr'e yahu. Sen kimden bahsediyorsun ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe onu bilmese kim bilecek? Tükürüğünü yere düşürmüyorlar. Mübarek burnundan çıkan fuzulatı hepsi temiz. Hepsi temiz. Efendim yere düşürmüyorlar. Ondan sonra müşrikler bu manzaraları seyrediyorlar. Tabi biliyorsunuz Hudeybiye'de elçiler gelmişti müşriklerden. Geri döndü. Ya nasıl bir durum? Vallahi öyle bir durum ki dünyada böyle bir şey görmedik. Bunun eshabının bunu sevdiği kadar kimse daha sevilmemiş. Dünya kuruldu kurulalı daha sevilmemiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sabahlara kadar konuşacak ders var. Tabii ki vakit e, çok yetmiyor. Amma ve lakin. Şimdi bize gelelim. Biz onlar kadar sevemeyebiliriz ama beni o kadar çok seven ümmetim var ki yekûnûne bâdî onlar benden sonra gelecekler. Yani bizden bahsediyor. Dur bakalım bizden mi bahsediyor? Peşindeki vasfı bakalım. Yeveddühâdûm <gülüyor> <gülüyor> Onlardan biri isteyecek levrâni bi'elî ve mâlihî malını da verse, çoluk çocuğunu da verse, tabi ki burada kendi canı da dahildir, canını da verse, bir kere beni görse, diye isteyecektir. Beni de bu kadar seven, bazı ümmetlerim de, beni görmemiş olup, benden sonra gelecektir. Onlardanız inşallah. Onlardan bir, yani bir tarif ettiklerinden oluruz inşallah. Ama hakikaten, tabi ki yani, hanımı vermek kolay. Hanım da ölsün, efendim de, canım ölmesin de hanım ölsün babamı da al onu da al bunu da al böyle değil böyle değil böyle değil iş canına kadar gelecek canımı da veririm ki bir kere göreyim seni ya Resulallah diye ya Allah'ım ya Allah'ım rüyalarımıza teşrif etmesin nasip eyle ya Rabbi. <gülüyor> en mühim mesele men rani fil menam fesiyarani fil lefaza şimdi şu kitap bu Ahmet bin İdris hazretleri kim Abdülaziz Debbak Hazretleri'nin tarikından geliyor. İbni Debbak büyük mağrib evliyasının reislerinden. Abdülaziz Debbak, İbris sahibi. Bu Ahmet bin İdris Hazretleri, iki sene sene evvel, daha da fazlası olabilir. Ne kadar büyük veli olduğuna dair bir bölüm yazdık. Hangi bir alimin hayatını tarihini yazan onun şefaatine nail olur. O niyetle yazdım. Siz de okursunuz. O niyetle kazansınız inşallah. Bu mübareğin kitabında burada şu çok faziletli salatü selamlar. Bunlardan kısaca söyleyeceğim. En önemli şey ne biliyor musun? 14 salavatı var biraz uzuncadır onları hep yazdım. Bu salavatlara devam edenler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle uyanıkken görüşme makamına eriyor. Bizim arkadaşlara biri dedi ya bir bir şey rivayet etmiştim onunla amel etmiş. Tam dedi bitirmeye yakın, korktum Resulullah gelecek, yani uyanıkken gelme durumu, <gülüyor> korkmuş bırakmış mübarek çocuk ya. Ya tam da yani o zor bir şeydi, söyledim bir zaman yapmış. Hissetmiş öyle bir his gelmiş ona, ama diyor korktum terk ettim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bu bu Ahmet ibn İdris, İdris hazretleri, Seyyid Muhammed Alevi Maliki de bunun tarikında, Bağlevi tarikatında da burayla irtibatı var. Bu mübarek zatın salavatları, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle uyanıkken görüşüyordu. Bunların kanalı, benim de şimdi efendim e, bu salavatlarla ilgili icazetleri de yazdım. İcazetsiz de olmaz, bazıları icazet okumuyor, buradaki icazetleri de yazdım. İcazetleri tercüme de ettim, bir tanesinin tercümesi yetişmemiş bu kitaba, öbürünü de tercüme ettim. Efendim. Hızır aleyhisselamla Resulullah'la arasında ne kadar var biliyor musun? Benim bile icazet aldığım tarikı saydım. 4-5 kişi var Resulullah'la arasında kalıyor. Nasıl 4-5 oluyor? <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey oluyor. Ahmed İbni İdris Hazretleri ile 3 kişi var aramızda icazette. Şimdi o 3-4 kişiden sonra e, Ahmed İbni İdris Hazretleri'nin şeyhi Abdülhamd Tazi onun şeyhi Abdülhamd İdris Debbak 2 onun şeyhi direkt Hızır Aleyhisselam <gülüyor> Hızır Aleyhisselam da direkt kimden görüşüyor? E, Hızır Aleyhisselam sahabeden midir? Tabi sahabederdir. Hayatta olduğu için Resulullah'la görüşmüşler Devamlı görüşüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hızır aleyhisselam o zamandan beri yaşıyor mu? Yaşıyor. Sahabeden midir? Sahabeden de şimdi Hızır aleyhisselamı de sahabeyi göreni gören oluyor yani biraz kesme bir yolda söyleyeyim size. Görüşebilirsiniz Hızır aleyhisselamla epey bir aracıları ortadan kaldırıp efendim iki vesileyle göreni görene müjde olsuna gider yani iş. Hızır aleyhisselam hayattadır. Tasavvuf ehlinin kesin kabulüdür ve hadis şeriflerde bunu desteklemektedir. Dolayısıyla bu icazette 4-5 vasıtayla Resulullah Efendimize ulaşıyor bu salavatlar. Direkt alınıyor ondan yani. Ve bu kitaptaki bu salavat bir daha çok var. Faziletleri bensabe vakit şimdi yetmez. Bunu mevlit için adam olsun diye efendim. Size e, tab etmeye muvaffak oldum. Ancak Ahmed ibn İdris Hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor mana aleminde. Yaka zaten uyanıkken böyle konuşuyorlar, görüşüyorlar. Efendi Hazretleri şimdi kaç kere söyledim size ziyaretine Resulullah Efendimizin geldiğini, görüştüğünü kendisi açıkçası söylüyor geldi diyor. Evet hastanede oldu vesaire. Diyor ki ya Ahmet ey Ahmet diyor bak size bu gece bir hediye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyor musunuz? Malınızı canınızı falan verir misiniz bir kere göşek diye? He? Ya malınızı canınızı isteyen de yok. Ya şu anda vereyim desen ne yapacağım? Nereye alacağım yani? <gülüyor> Kim nereye alacak? Amel et, salavat getir, sevdiğini ispat et, itaat et, sünnete uy. Evet. Şimdi bu kitapta esas en mühim mesele... ...çok ilimler var ama bu salavat okuyanlara melekler ne kadar salavat ediyorlar falan filan... ...mantık, akıl duruyor. Şurada bir ilim yazdım, onu okursanız... ...şeydi Ahmet Ticani Hazretleri onu anlatıyor oğulları cinlerin onda biri, cinlerle insanlar karadaki hayvanların onda biri, onların tamamı kuşların onda biri, onların tamamı hayvanların onda biri.'' diye gidiyor. İki sayfa gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musun? O arştaki odalar, lehteki kalemdeki daireler, oralardaki meleklerin adetleri, hesap makineleri çatlıyor, bilgisayarlardan duman çıkmaya başlıyor, bütün sayılar duruyor... Bir salavat okuyana hepsi birden salavat okuyor. Sen ne iştir hadi Allahümme, Allahümme. Salli, ve salli ve sellim ve barik, ve barik. ala seyyidina, seyyidina. Muhammedin nefiyil ümmi Muhammedin el habibil alil kadri el, alil. el azimil cahi el ve, ve o sahbim. Ve sahbim. Amin. Amin. Bak 89 şu kitapta 89'dan 92'ye kadar bir okuyun aklı başında kalan haftaya görüşürüz bakın o ne kadar bir salavatı okunuyor şimdi Ahmet İbni İbdis Hazretleri Resulullah görüyor diyor ki ey Ahmet göklerin yerlerin anahtarlarını sana verdim göklerin yerlerin anahtarlarını sana verdim nedir o diyor özel tehlil özel tehlil ne demek La ilahe illallah'ın bir özel şekli var. Ben ona Medine'de Zekeriya Efendi Hazretleri de, bu Arif Hoca var ya, Arif Coşkun Hoca, hastaları okur. Onunla beraber bize o da bir icazet verdi. Onu da yazdım oraya. Nasıl bir hadise cereyan etti. Meşhur Muhammed Zekeriya Hazretleriyle aramızda. Şimdi o tehlil, okuyalım. Göklerin yerlerin anahtarı. Bundan, bunun bir tanesi, dünya ve ahiretin tamamının katlarca kat katı kadar. Bir tanesi. Buyurun. La ilahe illallah, illallah. Muhammedun Resulullah, Resulullah. Fikulli lemhetin, lemhetin Ve nefesin, ve nefesin adedema, adedema Ves'ahu ilmullah. i̇lmullah 107. sayfede Bu özel tehlil Göklerin yerlerine atar Bu 107. sayfede Ondan sonra verdim Salat-ı Salat-ı çok büyük bir şey. Seyyid İbrahim Hazretleri de kitabında onu yazmış zaten. Bir de istiğfar-ı kebir. Şimdi Salat-ı beraber okuyalım. Benle beraber tekrar edebilirseniz İnşallah bir kere okuyalım. Evliya Allah'tan biri Mekke-i Mükereme'de El-Ma'la -Me mezarlığında defin yapılıyor. Ahmet i̇bn İdris Hazretleri'nin müritlerinden bir zat keşif ehli vefat etmiş. Cenazede de çok keşif ehli zatlar var. Hepsi manevi alemden al açılanları görüyor. Bu mübarek zatın e, mezarını gökleyer arası kadar böyle genişletiyorlar. Tahtlar geliyor, serirler geliyor, döşekler seriliyor. Bu nasıl bir mezar, nasıl bir gömü, nasıl bir defin? Allah Allah o zat diyor ki, Ya Rabbi bana da nasip eyle deyince ona o zaman nida ediliyor. Deniyor ki, Ahmet i̇bn Hazretlerine ilham edilen salat-ı var. Bu salavatı okuyanların hepsinin mezarı böylece genişlendirilecektir. Bu mezar işi çok önemli. Mezarda inşallah bu salavat bize yetişir. Bununla da amel edin. Bunun da sayfesi 109. sayfede. Hatta yine bir kişi vefat ediyor. Çok da günahkar. Sonra cennet içerisine görülüyor. Evliyaullah'tan zatlar soruyorlar. Bu kimin de şeyhi biliyor musun? Aynı zamanda Sultan Abdülhamid'in şeyhi. Sultan Abdülhamid'in bir şeyhlerinden biri kim? Muhammed Zafir Efendi Zafir Efendi türbesi var Beşiktaş'ta Yıldız'da Zafir Efendi Sultan Abdülhamit camiden çıkarken bunu görüyor Manevi Sultan Hamid de veli zat Onunla tanışıyorlar görüşüyorlar O zaman hatta Onun e, intisap ettiği O zatın e, sonra başka Bazı zatlar Allah'la da irtibatı var Halep'te bizzatla da Manevi intisabı var Nakşime Şeyh'inden. Hatta o zat vefat ettiği Gün Sultan Hamid tahttan indiriliyor o saken indiremiyorlar. Bütün Yahudi indiremiyor. Yani o Halep'teki nakşi şey. Sultan Abdülhamid bütün Allah'la irtibatlı bir zattır. İkinci Abdülhamid Hazretleri. Bu şeyin de Ahmet İbn İdris Hazretleri'nin halifesi olan Zafir Efendi'den de icazeti var Sultan Abdülhamid hazretlerin. Bu Salat-ı Azmiye mumbarek Cuma gecesi Mevlüt haftasında. Bakalım okuyabilirsek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme, Allahümme. inni eselüke Bi nur vecihillahil azim ve Ellezî melâ erkane arşillahil arşillahi azim feqamet bihi, bihi. avalimullahil avalimullahi azim avalimullahi En tusalliya ala mevlana Muhammedin zil, zil kadril azim ve ala, ala. ala. aline Nebiyillahil azim Bi kadri azameti Zatillahi'l-azim Fi kulli lemhetin kulli nefesin, nefesin, Ve nefesin Adedema, adedema Fi ilmillahi'l-azim Salaten Daimeten, daimeten Bidevamillahi'l-azim Tazimen Li hakkike ya, ya Mevlana Ya, ya Muhammed Sallallahu ya zel Khuluk Azim ve selim Alihi, rala مثل mislê dâlikê ve jma biini ve biine, kma jma te biine ruhi ve nefsi zahiran ve bahtınan yqzatan ve manaman ya min cemiyahil vücuhi fid, fid dünya lavlel ya azim ne manalar yazdım manalarını burada aman ya Rab, manaları 110. sayfada ne diyor? Ya Rab diyor benimle Muhammed Mustafa'nın arasını ruhla bedenin arasını birleştirdiğin gibi gizli açık uyanık uykuda birleştir cemet diyor her yönden onun ya Rabbi diyor, benim tümüme, bütünüme, canıma ruh yap diyor. İşte bu salavatta devam edenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile uyanık görüşme nasip oluyor. Uyanık görüşme nasip oluyor. Ama esas salavatları nerede başlıyor? Aman ya Rabbi, 14 salavat salevat veden başlıyor ama nasıl bir manalar biliyor musun kardeşim? yazmaya çalıştım, tercüme etmeye çalıştım ama ne aklım kaldı başımda bir şey. canım çıktı düzelt düzelt düzelt çok zor en büyük hakikatlerin en gücesi miraç gecesindeki ilahi halvetin sırrı, ilahi memleketin tacı varlık alemiyle ilgili hakikatlerin kaynağı, varlığın özü basiretin müşahedesinin sırrı görünen hakikatlerin gerçeği, görünmeyen tecelli sahalarının hüviyeti, kimliği yazıyor, yazıyor, yazıyor yazıyor 14 tane salavat-ı şerife var Allah'ım ya Rabbim sen fazluluk keremini okumaya ile. Bu mübarek cuma gecesinde bir kere bile okusanız belki ölmek kalay yakın olur. Yakında ölüm gelir. Ölüm gelmeden bir kere okumak nasip olsun. Amin. O salavatları okursan Ahmet İbni Virdis Hazreti'nin şefaatine da nail olursun bir kere bile nasip olsa. Onun için Evliya Allah diyor ki bu kadar zikir var, virt var, Hoca Efendi ben bunların hepsine devam edemem. İmam-ı Hazretleri diyor ki, bari bir kere bile de diyor, o zatın şefaat dairesinden nasibin olsun diyor. Bari bir kere bile yap diyor. Yani onun için ben her hafta devam edemem, başlamayım deme. Bir kere okudun salavat, o da sana yeter. Öyle faziletler gelecek inşallahurrahman. Beni öyle seven ümmetlerim olacak. En çok sevenlerden bazıları, benden sonra gelecekler. Canını malını verip, her şeyini verip de Beni bir defa görmek isteyecekler. Evet. Allah-u Teala Hazretleri o sevgiyi içimize sindirsin, işletsin, içirsin, kalplerimize yerleştirsin. Amin. Amin. Evet. Kardeşlerim şimdi bunun hakkını verebildik mi bu dersin? Veremedik. Yok, çok üzgünüm yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi, muhabbeti vesaire, koca şifa, okusak bir gecede bile veremeyiz hakkını veremeyiz. Dünya da hadis-i şerifler, rivayetler o zaman da bunları da böyle şey yazdım da televizyona elle yazdım kitaplardan da televizyonda söylerim diye. Yarısını bile söyleyemedik. Üç buçuk saat geçti. Ama burada da bir kısmını söylemiş olduk. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri niyetimize göre muamele eylesin. Biz Habibullah'ın muhabbetinden, sevgisinden, sohbetinden, ondan bahsetmekten doymuyoruz. Allah doymak bildirmesin. Amin. Amin. Bu sevgiyle beraber öldürsün, Amin. bu sevgiyle haş etsin, diritsin. Bu sevgiyle bu gelinden içmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi mevazi hususi şeylerden değil. Ama benim e, bugüne kadar çıkan e, bütün işte burada da on şimdi çıkaramayabiliriz. Siz de onu anlıyorsunuz. Resulullah Efendimizle alakalı şifa Şerif var. Efendim e, vesaire. Birçok faziletli, şimdi çok faziletli salat selamlar çıktı. Bunda göklerin, yerlerin anahtarını sana verdim. Biz de size icazetlerimizi de yazdık. O icazetlerle, bu biraz icazetsiz okunacak tipten değil bunlar. Manevi sıkıntı gelebilir. O icazetleri de yazdım, baskıttım. Bu şekilde yalnız icazet vermeden evvel ben de size bazı Şartlar koştu. Ha şimdi bu artık bundan sonra bazı bu zikir işlerinde şart koşmak gerekecek. Kusuruma bakmayın. O şartları da efendim çok da ağır koymadım. Şart. Dokuzuncu sayfada şartlarım var. Bu salavatlar biraz sıkıntılı. Yani bu çok makam kazandırır ama icazetsiz olmaz. Eğli sünnet itikadını muhafaza. Lazım mı şart mı? En azından beş vakit namazın farzlarını vakti vaktinde eda. Şey kusura bakmayın. Beş vakit namazın farzlarını da kılmayan adamlar biz bunlara bu şekilde öğretirsek bu isimleri bu zikirleri manem bize de bela gelebilir. Onun için ben icazet vermiyorum. Beş vakit namazın çünkü ben de buna göre alimlerden bunlardan ulaşmış bana bu şeyler. Şimdi beş vakit namazın farzlarını kılmayanlara bu kitaptaki salavatlarla ilgili ben bir izin icazet okuma müsaadesi veremem ki. Yetkim de ailinde değil farzı kılmayana ben nasıl yapacağım? Kusura bakmayın. Ondan sonra şartlarına ait olanlar için İslam'ın diğer şartları oruç, tabii sağlığı varsa tabii şartı. Hac ve zekat İslam şartları. İfa şartıyla efendim ee, bir de bu fakiri gizli aş aşikar yaptıkları dualarında unutmamaları ricasıyla. Bu şart değil. Bu şart değil. Bu ricadır. Ama bu şartlarla bu vücutları okumak için icazet verilmiş oluyor. Bu özel 14 salavatta çok acayip manalar ve hikmetler var. Yani manen ağırlık da yapabilir. 13'ün yani ehl Sünnet itikadı ve beş vakit namazın edası gibi şartlara haiz olmayanlar da bu ağırlığın altına girmesinler. Çünkü tasavvufi çok ağırlıklar var bu bir şeyde. Ahmet bin İdris hazretlerinin evradında Allahu Teala ve taekaddiz Hazretleri yani öyle manevi bir iş ki birkaç yerden icazetim var o hiç daha yani konu geçmiş idi ama günü saati belli değil kitabı baskıya vereceğiz. Telefonuma mesaj geldi ta mağribten Ebu Lüda Yakubi Hazretleri Arapça icazeti göndermiş. i̇snad Ali sahibim diyor Ahmet bin İdris Hazretlerine ulaşan dört kişiyle üç kişiyle beraber o gecenin yani gecenin ikisinde üçünde mağribten Efendim mesaj duruyor şeyde telefonumda. Arapça icazet yollamış. Bu kadar ezbere bir şey olur mu ya? Yani bu işler rastgele mi zannetiyorsun? Demek sizin okumanız için sizin çok büyük faydalanabileceğiniz için Allah Teala o zata da o icazeti göndertirdi o gece. Çünkü biz ona saat vakit hiçbir şey konuşmamıştık. Sadece telefondan bir iki şey sormuştum birkaç hafta evvel. Yani kelimelerin manası hakkında. Ama icazet bile istememiştim. O gecenin, gecenin yarısında o icazetin gelmesi. O gecede buradaydık Vahil Hoca Mübarek Şamül O da burada geldi. O da burada Hizmül ve vesaire icazetleri yazdı eliyle bir sayfa. i̇bn Abidine dayanan. Bu işler rastgele işler değildir. Bize bir şey geliyorsa size ulaştıracağımız kanal olmamız içindir. Dolayısıyla buradan istifade edersiniz inşallah. İmam Rabbani'nin buyurduğunu söylüyorum. Deleltüke ya hala de ala kendisi maksadı ben sana kast edeceğin hazineyi gösterdim. Rasulullah Efendimiz'e uyanıkken görüşülecek bir kanal sana söylüyorum. Bu sana gösteriyorum. Göklerin yerli anahtarını sana verdim diyor. Bak gösteriyorum. Ben ulaşamasam da belki sen ulaşırsın. Ben ulaşamam. İnşallah sizin duanıza ben de ulaşırım. Ama mesele sah sahip çıkalım inşallah. Şimdi Rasulullah Efendimiz'le alakalı sallallahu aleyhi ve sellem bugüne kadar yazılan kitaplar arkadaşlar Mucaz Hayatı, Mevlidi Şerif'in Kıraatı, Salavat Şerife Ondan sonra Şecere-i Nebeviye Peygamber Sevgisi'nin Alametleri, Rüyada Nasıl Görürüz, Ahlak-ı Nebi, Salavat Kübra, Salavat Muzafat gibi Birçok eser hakkında da kampanya Yapılmış, Lale gülden Onlara ulaşıyorsunuz. Kaçtı 444? 3468 Ezbere biliyorsunuz ama bir icraat yaptığınız yok Mübargıdan <gülüyor> destek yapın oraya Televizyon da orayla kurulacak Bütün hizmetler de orayla yürülecek Lale Gül efemin radyosuna her şeyine destek olun. O hizmet oradan doğru yürüyor inşallah. Kitaplarda onlar basıyor şimdi dergiyle Bütün hizmetler oradan yürüyor. Mutlaka irtibat kurun ve çalışın. 204 lira 11 eser saymışlar burada. 204 liralık şey 99 liraya inilmiş. Neden ki Mevlid ayıdır. Mevlid-i Şerif münasebetiyle Allah Teala hayırlı mübarek eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Ali'l-Ali'l-Va'bilhamdülillahi Rabbin Alemin as-salatu ve as-salam. Alâ seyyidil mursali Muhammedin ve alâ aleyhi sahbihi ecmu'ayn. Allahümme inna aselüke el-Cenneh. Ne'ûzübike minen ne nâr. Allahümme inna aselüke rıdâke vel-Cenneh. Ne'ûzübike misakhattike vel-Nâr. Allahümme inna aselüke el-Cenneh. Ma'qarrab eyleyâ min kavlim ve amel. Ne'ûzübike minen nâr. Ma'qarrab eyleyâ min kavlim ve amel. Allahümme nâs'eluke <Sessizlik> min hayri sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sallallahu ve sellem. Ve Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme nâs'eluke min ve âcili mâlümne ve mâlümne âlem. ve Allahümme me'a qadaytelenem qadayfece alâ akvetehu roş eda Allahümme rabbena etenemle lünke rahmete ve ey ilenâ min emrinâ roş eda Allahümme rabbena etimlenâ nuranâ ve gfirlenâ inneke alâ kul şeyin gadîr ya Rabb. Hastalara, acil şifa, dertlere, deva, dua bekleyenlere, yetiş ya Rabbi medetlerine, imdatlarına, ya Rabbel alemin vefat eden kardeşlerimizden Ahmet, Muhammed, Mustafa, üçü ayrı adam ha vefat etmişler, İbrahim Efendi istihare yapardı bize de Kıymetli ve mübarek, gencecik, o da ölmüş mübarek. O da alenen görüşürdü yani. Evliyaullah'la Allah falan görüşen bir zattı. Belediye de çalışırdı, garip bir zattı. O da birden vefat etmiş. Yaşar Efendi, Murat Efendi, Dursun Efendi, Şevket, Nuri, Hamza Efendiler. Efendim ruhları için bir şahadet buyurun. Eşhedü en La ve eşhedü enne Muhammeden Abdü ve Resulü. Ayşe Hakime Meryem, Fatıma Ayşe Nur Sariha, Rahime Selver <gülüyor> Adile, Bacılarımız, analarımız, kardeşlerimiz. Halleri yerleri sana malumdur ya Rabb'im. Mübarek cuma gecesinde. Hediyenüzi îsale ile buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammed'e abdühu ve resulühu. La ilaha illallah, Muhammedu Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adema ve sihahü ilmullah gökler, yerler dolusu ya Rab. nurlar halinde. Dağlar gibi nurlar halinde. Rahmetlerin kabirlerine idhal eyle. Bize de böyle okunmak nasip ile Amin diyenler harcu hem de azad eyle amin. Amin. Hürmet Allah'a ve Yasin'e sallallahu te'ala. Ala seyyidina Mevlana, Muhammedin ve ala alihi sahabiye selleme. Teslimen kezira ve rabbil alamin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hulefe Erban'ın ve ashab Kiram'ın ve el Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve ezbacı Tahirat'ın ve silsile-i meşayihimizin ve alâ edil ve burada isimleri okunan meyyit ve meytelerin ve bu cemaatimizden geçmişlerimizden ervah için el-Fatiha